Bu, bu mesele ilk önce hepinizi, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor ve Görmeyin, siz Allah biz Odaya musabileri diyor. Allah ﷻ cennetin Allah Celle Celaluhu'nun musabileri diyor. Allah ﷻ cennetin musabileri diyor. Allah ﷻ cennetin musabileri diyor. Allah ﷻ cennetin musabileri Allah ﷻ cennetin musabileri Allah Allah ee, soruya gelince fazla uzatmamak için ee, biliyorsunuz bu mesele alimler arasında ihtilaflıdır. Namaz e, kılmayan kişi Müslüman mıdır değil midir? Alimler <gülüyor> arasında ihtilaflıdır. Tahmin ediyorum bu ihtilaftan haberdarsınız. Ee, cumhur'un Cumhur'un görüşüne göre mezhebine göre kişi büyük şirk veya hatta küfre götürecek bir şey olmadığı müddetçe veyahutta irtidada götürecek bir şey olmadığı müddetçe o kişi her ne kadar namaz kılmıyorsa diğer bütün günahları da iktikap ediyorsa cumhurun yanında o kişi Müslümandır. <gülüyor> Ahmet bin Hanbel'e göre, Ahmet bin Hamble göre tabii <gülüyor> Ahmet bin Hamble göre biliyorsunuz Ahmet bin Hamdullah İmam Şafii'nin öğrencilerinden birisi ee, ve Ahmet bin Hanbel'in görüşüne göre namazın terki e, amden, ey qasden bilerek e, küfürdür. Ey o kişi dinden çıkar. Bu konuda Ahmet bin Hanbel'in iki tane görüşü var. İbn-i Kudema Ahmed Ahmet bin Hanbel'in mezhebine mensup olup sahib muğni diye adlandırılan bu zat, Ahmet bin Hanbel'in bu konuda iki görüşe sahip olduğunu, bu iki görüşün sebebi de birincisiyle ikincisi. İkinci görüşü i̇mam Şafii ile tartışmaya geçtikten sonra bu konuda i̇mam Şafii tabii ki çok az kısaltarak söylüyorum. uzatmamak için. Kısaltarak söylüyorum. uzatmamak için. Kısaltarak söylüyorum. Selamu Aleyküm. Diyor ki Allah rahmet etsin. i̇mam Şafii Ahmet bin Hembele dedi ki ya Ahmet Kişi ne ile İslam'a girer? Dedi ki, ki kelime-i şehadetle girer. Peki kelime-i şehadetle giriyorsa bu kelime-i şehadetten ne ile çıkar? Dedi ki tabi kelime-i şehadete zıt olan bir şeyle. O zaman eğer böyle olursa nasıl olur da sen namazı bilerek kasten terk etmekle kişi kafir oluyor. Ve burada Ahmet Rahimahullah i̇mam Şafii'nin bu sorusuna karşı cevapsız kalıyor ve bu şekilde münazarayı kapatıyorlar. Bu büyük münazaradan sonra Ahmet bin Hember Rahimahullah e, ikinci kavline göre kişi büyük şirk, büyük küfür e, veyahutta irtidada sebep olacak bir şey irtikap etmediği müddetçe o kişi Müslümandır. Mı? İmam Elbani bir bir Allah. Allah. aynı şeyi ne? namazın terki küfür Mustafa müdür değil midir diye bir kitap, e, kitabı Mustafa var Risale bir Mustafa şekilde. Alıyor. Aynı bu şekilde Allah. İmam Allah. Elbani de bu meseleyi destekliyor. Ee, yalnız Allah. burada İmam İbn Taymiye Allah. Allah. ile İmam İbnül Kıyım El Al Cevziye ve buna mensup olan Allah. bazı alimler ve özellikle Söyde Arabistan'da örneğin ee, Ders İmam İbn Baz'e ile İmam İbn Uthaymin ve Suudi Arabistan'da bu e, metoda aramaksız. bağlı e, veyahut ya bu mezhebe sahip olan kişiler e, şifre İslam. E, kişi namazı terk ediyorsa Hı. o kişi kafirdir. İmam İbn Baz Allah e, kendine has mi? bir görüşü var. Diyor ki bir kişi Gir, şey açar. Fecir Nasıl? bir kişi fecir namazına yok yok. Kalkmayı niyet etmiyorsa ve saati saat yediye ayarlıyorsa ki saat yedide kalkacak ondan sonra işe gidecek. Ha burada demek ki bu adam saat yediye ayarladıysa o zaman bu adam fecir namazına kalkmayı niyet etmemiştir. Dolayısıyla bu niyeti etmediğinden dolayı bu kişi bir tek farzı bile inkar etmekle o kişi kafirdir. Bu İmam Übün Bez'in bir görüşüdür. İmam Übün Üthemin Rahimahullah İmam Übün Bez'in öğrencisi olmasına rağmen burada İmam Übün Bez'le bu meselede ihtilafa düşüyor. İmam Übün Üthemin Rahimahullah e, yani İmam Übün Bez'in bu görüşünü desteklemiyor. Ve bu konuda İmam Übün Bez Rahimahullah e, tekil kalıyor bu meselede. Yani bu konuda infirat ediyor bu görüşte. Dolayısıyla Ahmet bin Hembel'in birinci görüşüne göre namaz kılmayan bir kişi kafirdir. Dolayısıyla kafir olan bir kişi hiçbir amel ondan sahih olmuyor. Ey ister oruç tutsa, efendim, sadaka verse, ne amel yaparsa o kişinin ameli Allah katında merdüttür, Ahmet bin Hembel'in birinci görüşüne göre. İmamın ı görüşüne göre bir tek farzı bile kasten terk ediyorsa, örneğin ikindi namazı vakti geldi, şahıs işinde gücünde meşgul, namaz vaktinin girdiğini biliyor. Ancak amden ve kasten bilerek bu namazı geçiriyor. Yani kılmak istemiyor ve böylece akşam namazı vakti geçiyor. Bu İmam Bin Bez'in görüşüne göre bu meselede o zaman bu adam ne amel yaparsa yapsın bu kişi onun yanında kafirdir ve kafir olan kişinin ameli Allah katında makbul değildir. İmam Elbani Rahim Allah, Cumhur'un görüşünü anlatırken diyor ki kişi büyük küfür işlemediği müddet çevebiliyorsunuz. ileride inşallah değineceğiz. Ee, küfrün çeşitleri, nifakın çeşitleri, şirkin çeşitleri tahmin ediyorum bu mesele daha haberdarsınız Allah'ın izniyle. Yani etikadi küfür var, ameli küfür var. Etikadi nifak var, ameli nifak var. Ee, ondan sonra büyük şirk var, küçük şirk var. Dolayısıyla diyor ki İmam Elbani Rahim Allah kişi etikadi küfür irtikap etmediği müddetçe ve yahut ta büyük şirk irtikap etmediği müddetçe o kişi namaz kılmazsa bile ve herhangi bir amel yapmazsa bile o kişi cumhurun görüşüne göre mezhebine göre Müslümandır. Dolayısıyla namaz kılmadığı zaman oruç tutarsa o zaman ondan makbuldur sadaka verirse kezalik ee, efendim kitabı okursa ne yaparsa, Kur'an okursa herhangi bir hasene sadaka yaparsa o zaman o amel Allah katında makbuldür diye söylüyorlar. Allahu a'lem yani en doğru görüş de burada Cumhur'un görüşüdür. Ee, bil idhafe Ahmet bin Henbel'in mezhebi içerisinde olan Cumhur bu görüştedir. Ey Cumhur'a bağlıdırlar. Ancak İmam i̇bn rahimallah i̇bn al El-Cevzi ve Suudi Arabistan bulunan alimler bu meselenin dışındadır. Tahmin ediyorum Türkiye'de de bu görüşü destekleyen bazı kardeşlerimiz var. Mesela ben Ebu Sa'id El-Yarbuzi kardeşimizin bir risalesini gördüm bu konuda Türkçe yazısıyla. Aynen bu görüşü destekliyor. Ey Suudi Arabistan'daki insanların veyahut alimlerin görüşünü destekliyor. Tahmin ediyorum bu meseleden haberdarsınız. Dolayısıyla Cumhur'un görüşüne göre kişi e, bu tür şeyleri itikap etmediği müddetçe namaz kılmadığı zaman e, orucu sahihtir. Yani Allah'ın izniyle Allah katında makbuldür. Ondan sonra en doğrusu da tabi bilen Allah Celle Bu yani İslam ümmetinin cumhurunun söylediği görüşe göre. Tabii ki Allah katındaki ilim o ayrı bir <gülüyor> mesele. Ee, Allahu alem diye söylüyoruz. Allah cellece Celle, öbür dünyada bunlar mı isabet eder? Diğerleri mi isabet eder? Allahu alem. Evet bu mesele bu, bu şekilde. Eğer izah edemediysek e, bir iade edebiliriz. Hocam bur Buyurun. burada diyor ki seyyidlik iddia edenler nasıl bakmalıyız? Bir dakika biz bu soruyu bitirelim herkese. Söyle, ederim. Söyle sen mukademiye cevap Yani anlaşıldı evet, mı diyeyim. Musa abi anlaşıldı mı? Hmm. Evet anlaşılmış hocam. Anlaşılmış. Tamam başka bir soru. İkinci soru ise diyor ki burada eee günümüzde seyidlik iddia edenlere nasıl bakmalıyız? Bir kimsenin bu hususta derecesini isabet edebilmesi mümkün müdür? Seyidlik iddia edenler iddiasını isabet etseler ispat Ispatlasın. Bu onlara dinde bir imtiyaz sağlar mı? Seyit denilen işte ehli beytin yani ee, Aleyhisselatü Vesselam Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytine mensup olan kişiler. Bir kişi hakikaten eğer ehli beytten ise ve o ehlibeytten beytten olan kişi ve o ehli beytten olan kişi مستقيم ise ve ilk istikamet akidedir eğer o kişinin akidesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile ashabının çizdiği akideye uygun ise Ey Salihinin akidesine uygun ise ve o kişi ehli ise fasık, facir bir kişi değilse salih bir kişi ise şüphesiz ki bu kişi Allah rızası için ve vesselam'ın e, ehli beytinden olduğu için ona saygı göstermek makluptur. Ey istenen bir şeydir. Ve bu selef-i salihinin metodudur. Yani anlayışıdır. Yani ashabın anlayışı Ali Sattvesem'in ehli beytine saygı, değer göstermek. Eğer fasık bir kişi ise ey diyelim ki akidesi sağlam. Artık bu kişinin akidesi tabi bu şahıs mukallit olabilir. Yani müştehid değildir, allame değildir, ilim talebesi değildir. Normal bir vatandaş mı? Normal bir Türk vatandaşı veya da e, Süriye vatandaşı veya da İslam ülkelerinden herhangi bir vatandaş normal, avam tabakasından olan bir kişi akidede mesela hangi mezhebi taklit ediyorsa e, ammi olduğu için o kişi o mekalid olan kişi o taklit ettiği imamın akidesine uygun bir şekilde amel ediyorsa ancak mesela fasık fasıktır, facirdir. Mesela içki içiyor, yani alkollü içki içiyor veya e, büyük günahlar irtikap ediyor. Tabii ki büyük irtik günahlarından dolayı ona saygı göstermemek lazım. Ancak Öbür taraftan Ehlibeyt'ten olduğu için hakikaten sabit ise ona saygı göstermek ancak Kur'an ve sünnetin üstünde çıkmamak lazım. Kur'an ve sünnet her şeyin üstündedir. O Kur'an, o Ehlibeyt Ehlibeyt'e mensup olan kişi Kur'an ve sünnete muhalif olduğu zaman o kişiye itibar edilmez. Evet. Hocam, Ebu bir sorusu var. İnsan namaz kılmamaya tövbe ne edip ne? yine tövbesini bozarsa ve yine tövbe ederse ve yine bozarsa bu insanın tövbesi ne zaman kimi kabul olunur? Ben yani Ne zamana kadar? Soru tam yazılmamış. Ebu ee, Uyles kardeşimiz e, sorunu biraz daha net yazarsan şu anda ses geleceksen açılan açılmaz. İnşallah cevabını verecek, ha, ne zamana kadar diye yazıyor. Bu insanın tövbesi ne zamana kadar kabul olunur yani? Allah subhanu teala ne zamana kabul eder yani? İnsan namaz kılmamaya, tövbe edip yine tövbesini bozarsa ve yine tövbe ederse ve yine bozarsa. Yani hep tövbe edip bozarsa nasıl? Şimdi e, Ne zamana kadar Allah subhanu teala kabul eder yani onun tövbesini? Tövbe tövbe olabilmesi için Kişi tövbesinde <gülüyor> samimi olması gerekiyor. Ey sadık ve muhlis olması gerekiyor. Örneğin zinayı irtikap ediyorsa o zinayı zinadan dolayı tövbe etmek istediği zaman bir daha o, o zinaya geri dönmemesi lazım. Ey ihlaslı ve e ihlaslı bir şekilde ondan uzak durması lazım. Ve hakikaten tövbeyi kastetti. Allah rızası için. Ancak, Ancak bir müddet böyle tövbe ettikten sonra namazını kıldığı Efendim e, bu tür kufucudan mesela uzak durduğu sonra Ders şeytan bir. tekrar onu ka onu kandırdı Ders derken tekrar bu zinaya veya herhangi bir günaha Ders bir. geri döndü. Ders bir. Ders bir. Geri döndüğü zaman mesela tekrar o bir. töbesini bozarsa. Tekrar Allah Celle Celaluhu ona gazap eder. Tekrar ihlaslı bir şekilde, tövbenin şartlarına uygun bir şekilde tövbe ederse tekrar Allah Celle Celaluhu tövbesini kabul eder. Ve tövbe kapısı kıyametin veyahutta güneşin batıdan e, doğuncaya kadar tövbeler Allah katında makbuldur. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar tövbe kapısı asla kapanmıyor. Güneş batıdan doğuncaya kadar. Güneş batıdan doğunca bu da kıyametin en büyük alametlerinden birisidir. O zaman töbe kapısı kapanıyor. Kişiler töbe etmek isterse o zaman töbeleri kabul olunmuyor. Allahu alem. <gülüyor> Ebu Hanife ve ona tabi olan alimler, ahad hadisleri ile akidede amel etmeyi kabul görmüyorlar. Neden hak onların yanında mı? Acaba... Abdul ...Abdülmüttakim... ...Abdülmüttakim Abdul Bu soru, soru ha, buraya kadar. Tamam, soru buraya kadar. Deprem, heyelan, tsunami, kuraklık Bilmiyorum gibi afetler. Ha, birinci sorayım mı sadık? Birinci soru, Ebu Hanife ve ona tabi olan alimler. Ahad hadisleri ile Akide'de amel etmeyi kabul görmüyorlar. Neden? Hak onların yanında mı acaba? Diye bir <gülüyor> soru var. Hocam. Ee, <gülüyor> Hakikaten Abu Hanif Rahimahullah ile Ashabının anlayışına göre Akide'de Ahad hadisleri kabul etmiyorlar. O Ahad hadis meşhur olsa bile ancak akide de değil de amelde akidenin dışında diğer meselelerde eğer hadis ahad olduğu halde meşhur bir hadis ise Müslümanlar arasında onu amelde kabul kabul ediyorlar. Örneğin <gülüyor> innamel a'malu binniyet ahad hadistir. Ancak meşhur bir hadis olduğu için bu hadis bu hadise bütün mezhepler inanıyor. Ve bütün e, mezheb, mezhebe bağlı olan alimler, ilim talebeleri ve e, normal Müslümanlar bu hadise inanıyorlar. Çünkü amelle ilgili olduğu için. Ancak akide de <gülüyor> maalesef şedid, yani onlar bu şekilde hükmetmişler. Ancak doğrusu selefi salihinin işidir bu meselede. <gülüyor> ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muad bin Cebel'in Yemen'e tek başına göndermesine rağmen ona söylemiş olduğu hadis he, Müslümanlar tarafından malumdur. O dedi ki sen Yemen'e gideceksin. Ve Yemen'de ehli kitap var. Onlarla karşılaşacağın zaman ilk söyleyeceğin şey nedir? Şehadet en la ilahe illallah ve bu hadis bu hadis ahaddir. Şimdi biz bu hadisi bu konuda kabul etmezsek bu hadis sahihtir. Ve Müslümanları bağlayan hadisin doğruluğu ve sahihlğidir. Eğer bu hadis hakikaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından sahih olduğuna dair hadis uleması tarafından <gülüyor> tasdik ve doğrulanmış ise o zaman Müslümana düşen görev ister Hanefi olsun ister Şafi olsun ister Maliki olsun ister Hanbeli olsun ister hangi mezhebe olursa hangi mezhebe bağlı olursa olsun. Akide konusunda ister Maturidi olsun ister Erşari olsun ister Mu'tezili olsun ister Harici olsun. Madem ki kelime-i getiriyorsa Kur'an Kur'an'ı da kabul ediyorsa o zaman bu yüzde yüz sahih olan hadis amelde alındığı gibi kabul edildiği gibi aynı zamanda akidede kabul edilmesi gerekiyor. Çünkü Allah Resulü Müslümanlara Kur'an'ı, sünneti ve ashabın anlayışını bırakmıştır. Biliyorsunuz özellikle Dört Hulafeyi Raşidinin sünneti Aynen Allah ve Vesselam sünneti gibi Müslümanları bağlayan bir sünnettir. Ve özellikle hulefe raşidin ve onlara bağlı olan alimler ve Yahutta ashab, bir sahabi diye bir sahabiye veya da birçok bir sahabiye Aleyhisselatü Vesselam'dan duymuş olduğu bir hadisi onlara aktardığı zaman hemen teslim oluyorlardı. Ve demiyorlar bu amelle mi ilgili veyahut da akideyle mi ilgili. Demiyorlar bu ahet midir veya da meşhur midir veyahut da e, efendim sahih midir, değil midir. Biliyor ki bu sahabi yalan atmaz. Bu hadisi aktardığı zaman hemen teslim oluyor. Ve bunlar, bundan örnek verecek olursak örneğin e, Müslümanlar Kudüs'e karşı namaz kılarken Allah Celle Celaluhu Müslümanların namaz esnasında yüzlerini Mekke'ye doğru çevirmelerini emrediyor ve bu emir inince bazı sahabiler sağa sola dağılarak işte kıble Makdis'den Kabe'ye doğru diye ne yapıyorlar çağırıyorlar bunu işiten herkes ne yapıyor bu söze inanıyor. Niçin? Çünkü biliyor ki bu sahabe yalan atmaz. Ve biliyor ki bu söz Allah Resulü Sallallahu Aleyhi sözüdür. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi kendiliğinden din konusunda bir şey konuşmaz. O zaman bu hadis sahih olduğu olduğuna dair sabit olduktan sonra her kelime-i getiren Müslüman buna bağlanması vaciptir. Allahu Alem. Şimdi hocam burada <gülüyor> talebe kardeşimiz soruyor ki, Sorulara daha detaylı geniş, mufassal cevaplar verilirse daha verimli olur inşallah diyor. Süre sınırı yok yani, süre olmaksızın. Sürede sıkıntı yok diyor. Ee, diğerlerinde de bir soru var. Onu size şey yapayım. Ee, Abulias Sor, kardeşimiz... Soruları bana güzel açıklayın ki tamam. maksat yanlış cevap vermeyelim. Abu Musab kardeşimiz, şey Abulias kardeşimiz, Allah tövbe ettiğimiz günaha göre bize sorgu sual edecek mi diye bir soru sormuş. Allah? Allah tövbe ettiğimiz günaha göre bize sorgu-sual edecek mi yani? Soru soru geçecek mi? Tövbe ettiğimiz günah için. Kişi tövbe ettikten sonra Allah Celle Celaluhu o kişi tövbe ettikten sonra ve tövbeden sonra ölürse hakikaten tövbe şartlarına bağlı kalırsa o tövbe o günahın kefaretidir. Allah'ın izniyle Allah Celle Celaluhu geçmiş günahlardan dolayı o kişiye soru sormaz ve hesaba çekmez çünkü tövbe etmiştir ve Allah Celle Celaluhu gafur Şurada bir soru daha var. Deprem, heyelan, tsunami, kuraklık gibi afetlere maruz kalmak Allah'ın bir helak bir helaki midir yoksa nedir? Bu şekilde musibete düçar olmuş beldelerin insanlarına yardım etmek caiz midir? Böyle ki Hristiyan bile olsun. Böyle ki gayrimüslim olsa acaba diye sorular var mı? Tabii, bunun dışında hmm. bunu şu anda görüyoruz. <gülüyor> Allah seni seventirsin kardeş diye. Şey, böyle söylüyor. Bu tür afetler, musibetler biliyorsunuz dünyada veyahut kainatta dönen her şey Allah Celle Celaluhu'nun izniyle oluyor. Tabiatçıların söylediği <gülüyor> gibi değil. Efendim şu deprem, bu deprem işte tab tabiatın bir e, fiilidir diye söyleyen insanların e, sözü doğru değildir. İster insanın fiili olsun, ister ağacın fiili olsun, ister hevanın fiili olsun, ne olursa olsun kainatta olup biten her şey Allah'a bağlıdır. Ve Allah Celle Celaluhu'nun izni olmadığı müddetçe hiçbir şey olması mümkün değildir. Bu bir. İkincisi ikincisi Allah Celle Celaluhu vermiş olduğu bu tür musibetler bazen yani zahirde her ne kadar şer olarak gözüküyorsa da e, bazen bazı şahıslar için hayırlı olabilir. Allah bilir. insanlar bilmez. Çünkü insanların bir şeyin hayırlı veyahut de şer olup olmadığını bilmez. Ama Allah bilir. Dolayısıyla benim için mesela diyelim ki bir kaza geçirdim. Bu kaza zahiren bana karşı, akrabalarıma karşı büyük bir şerdir. Büyük bir felakettir. Zahiri yönden. Ama Allah katında belki bu hayra vesile olabilir. Allah bilir biz bilmeyiz. Ondan sonra ikincisi musibetler de bazen ceza olarak da inebilir. Bazen de günahlara kefaret olmak için inebilir. Ve bu musibetler ister küçük olsun ister büyük olsun. Ve bu musibetlerle karşı karşıya gelen kişi eğer hakikaten hakkıyla iman etmişse, Allah'a büyük şirk veyahutta küfür veyahutta irtidada sebep olacak bir şey irtikap etmediyse, ve o felaketten dolayı veya da o musibetten dolayı ölürse Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle Allah'ın meşiyeti altında kalır. Eğer onun günahları varsa, büyük günahları varsa <gülüyor> Allah Celle Celaluhu'nun meşiyetine kalır. İsterse affeder, isterse azab eder. Azap ederse ona zulmetmiş olmaz. Çünkü kişi kendi eliyle veyahutta da kendi işitme duygusuyla veyahutta bakışıyla irtikap etmiş olduğu günahlardan dolayıdır. Kendisinin irtikap etmiş olduğu günahlardan dolayı. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu ona azap ederse Allah ona zulmetmiş olmaz. Çünkü kendisinin hataları. Ancak selefin akidesine göre <gülüyor> kişinin günahları ne kadar olursa olsun Dünya kadar günahları olsa bile tevhid üzerinde öldüyse en son bu kişinin yeri cennettir. Ve bu konuyla ilgili en büyük delil hadisul Bıtaqa denilen hadistir. En son cehennemden çıkan ve en son cennete giren kişi hadisul Bıtaqa sahibi. Ve Allah Celle Celaluhu herkesi cehennemden çıkarıp cennete girdikten sonra... En son bu kişi cehennemde kalıyor. Ve Allah Celle Celaluhu ona diyor ki sana yapmış olduğum bu azaptan dolayı yani biz sana zulmetmiş olduk mu? Diyor hayır ya Rabbi. Peki senin bizim yanımızda bir şeyin var mıdır? Hatırladığım kadarıyla yok ya Rabbi. diyor. Çünkü ben hayatımda hayırlı bir şey yapmış değilim. Allah Celle Celaluhu diyor ki hayır. Senin bizim yanımızda bir şeyin var. Nedir bu şey ya Rabbi diyor bu siciller karşısında. Diyor ki kelime-i şehadet. Kelime-i şehadete zıt bir şey yapmadıysa ey büyük küfür veyahut da büyük şirk veyahut da irtidada vesile olacak bir şey irtikap etmediyse işlemediyse böylece tevhid üzerinde öldüğünden dolayı Allah Celle Celaluhu en son cehennemden çıkardığı rahmetiyle en son cennete sokar. Ve bu en son cehennemden çıkıp en son cennete girecek olan şahıs dünyanın birçok mislisini ona veriyor. Hadevallahu aleyküm. Şimdi hocam burada yalnız her, her e, siz bunu uya, şey yapın, uyarı yapın. Yani her verdiğimiz cevap tan sonra evet. eğer cevap anlaşılmadıysa evet. e, cevap veremediysek evet. yani sorayım. maksat e, şey yapabiliriz onu. Tamam ben şimdi Iade edebiliriz veya da daha iyi bir şekilde izah etmeye çalışırız. Şimdi burada e, soru anlaşılıyorsa anlaşıldı anlaşılıyorsa anlaşılıyor. dese, evet. desin ki anlaşıldı. Tamam. Anlaşılmadı desin de anlaşılmadı <gülüyor> diye cevap versin ki biz ona göre hareket maksat. Tamam. Şimdi e, burada e, belirli bir grup sorular var. Şimdi teker teker soracağım size hocam. Ee, burada Allah bizi biz ifadesini neden kullanıyor birinci soru bir daha söyle. Allah biz ifadesini neden kullanıyor Kuranda çoklu çoklu yani çoğunu çoğunu evet bir de belediye nikahının hükmü <gülüyor> adamlar bizi siyasete sokacak bunlar <gülüyor> şey. ee, ondan sonra Cenabı Allah denir mi Fasık kişinin arkasından namaz olur mu? Bu birçok sorudu. Sadece bir soru yani değil mi? Birçok soru. O zaman tek tek sorun hocam. Soru ben, bir yani, bir soruyu e, Her soruyu he, müstakil tamam. sorun. Tamam. Allah biz kelime ifadesini neden kullanıyor? Sorusu. <gülüyor> Allah Celle Celaluhu pek yücedir. Ve ondan daha yüce hiçbir kimse yoktur. Ve herkes biliyor ki urfen, adeten küçük kişiler büyüklere siz diye hitap ederler. Veyahutta mansıp açısından e, daha aşağı olan bir kişi üstünde olan bir kişiye siz diye hitap eder. E, bunu bana verir misiniz? saygı gösterdiğinden dolayı, değer gösterdiğinden dolayı. Yani bu örf adette bile böyledir. Eğer örf adette kişiler birbirlerine bu tür sözü kullanabiliyorlarsa neden biz bu sözü Allah'a karşı kullanmayalım? Ve bu Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerde Allah Celle Celaluhu biz diye ne yapıyor? Hitap ediyor. Ve hadislerde de bu mevcuttur. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu biz kelimesini kullanmasında demek değildir ki onunla beraber ortak var. Ve bu ortaklar, melekler veyahut da başka şahıslar diye. Böyle bir şey Müslümanın aklına kesinlikle gelmemesi lazım. Çünkü Allah Celle Celaluhu rububiyetinde ve uluhiyetinde tektir. Allah Celle Celaluhu rububiyetinde tektir. Ey fiillerinde tektir. Hiç kimse onunla beraber bir şey, bir şey var etmeye ortak değildir. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu rububiyet tevhidinde, uluhiyet tevhidinde, isim ve sıfatlarda bütün fiillerinde tektir. Hiç kimse ortağı yoktur. Ancak isimlerinde, sıfatlarında, fiillerinde tek ve yüce olduğu için bu yüceliğinden dolayı biz ona mesela diyoruz ki Allah Celle Celaluhu veyahut da Allah Celle Celaluhu diyor ki biz inna halaknel insan fi ehsani takvim değil miyor? ana halaktul insan fi ehsani takvim evet. tamam mı? Evet. yani biz diyor insanı en güzel biçimde yarattık ve burada Allah Celle Celaluhu, Allah Celle Celaluhu yüceliğini mahlukata göstermek istiyor. Bu gayet onun hakkıdır. Ve e, biz Türk olduğumuz için Türkiye'mizde üst kişilere dilekçe yazmak istediğimiz zaman veyahut ta kadı hakim mahkemelerde konuştuğu zaman diyor ki biz demiyor ki ben. Halbuki kendi karar veriyor. Tamam mı? Niçin? Çünkü o meselede kendisi tek karar veriyor ve o meselede kendisi e, karar verici olduğu için tamam mı? Bu şekilde adlandırıyor. Dolayısıyla bu meselede bir sakınca yoktur. İkinci soru. Allahu alem. İkinci soru. Allah kıskanır mı? Allah Subhanu Tera Eee tabii Allah celle celaluhu kısm ve özellikle bir kişi bir Müslüman Allah celle celaluhu'nun haram kıldığı, sakındırdığı şeyleri irtikap ederse Allah celle celaluhu burada tabii gazap eder ve kıskanır tabii. Ve bu konuda ayetler ve hadisler doludur. Ne gibi kıskanma olur hocam? Örneğin. Mesela Allah celle celaluhu mesela örneğin ilk önce aklî bir delil vermek isteriz. Örneğin bir erkek Namuslu bir erkek tabii. Namuslu bir erkek, bir kişi, yabancı bir erkek onun namusuna el uzatırsa namusunu kıskanmaz mı? Çünkü bu onun malıdır, onun hakkıdır. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu yaratmış olduğu bu cinleri ve insanları onun kullarıdır. Ve bu kullarına, ister cin olsun, ister insan olsun, onlara koymuş olduğu bazı hükümler var, emirler ve yasaklar var, tamam mı? Bu kullar, bu insanlar ve cinler, bu yasakları ihlal edince Allah Celle Celalhu burada kızıyor ve özellikle özellikle mesela zina konusunda veya da adam öldürme yani büyük özellikle büyük günahlarda. Tıpkı insanın hak ve hakkına tecavüz edildiği zaman kıskandığı gibi mesela. Yalnız kıskanmak tabii ki iki çeşittir. Birisine gıpta denilir, ikincisine haset denilir. Yani bu gıpta ile haset arasında ayırt etmek lazım insanlar arasında. Gıpta ne? Gıpta demek mesela diyelim ki filan kardeşimiz devamlı ne yapıyor? Anlatıyor, konuşuyor, sadaka veriyor. İnsanlara yardım ediyor, ben de buna bakıyorum, buna gıpta ediyorum. Yani kıskanıyorum, Lugat itibarıyla kıskanıyorum. Yalnız bu kıskanlık yapmış olduğu bu şeyden kendisinin yok olması değil de onun yaptığını ben de yapmak istediğimden dolayı istiyorum ki ben de onun gibi Allah rızası için hizmet edeyim. Bu He bu işte bu gıpta caizdir. Yani e, methedilen bir şeydir ancak hasede hasedi adlandı, andıran kıskançlık bu İslam'da haramdır. Örneğin bir kişi bir kişi mesela bir eve sahip oldu veyahut da bir arabaya sahip oldu veyahut da herhangi bir şeye sahip oldu. Ben de o kişinin sahip olmuş olduğu o şey ben sahip değilim. Dolayısıyla ben sahip olmadığımdan dolayı o kişi de sahip olduğu için ben devamlı içimden o kişinin sahip olmuş olduğu o şeyin ondan yok olmasını istiyorum. Kıskançlığından dolayı. İşte bu kıskançlık haramdır. İşte tamam mı? Allah, Allah Yalnız Allah Celle Celaluhu'nun yani arkadaşın kastetmiş Kastet, olduğu evet. kıskançlık. Allah'ın yani kıskanması. He, yani Allah Celle Celaluhu kulları yasakları irtikap ettiği zaman Allah Celle Celaluhu kıskanıyor ve gazap ediyor ve kızıyor. Valla bu ee, belediye nikah hocam belediye nikah biliyorsunuz nikah İslam'da nikah icab ve kabuldür icab ve kabuldür bir kişi bir kişiden kız istemek istediği zaman diyor ki mesela filan kişiye ben senin kızına talibim filan filan isimli kızına talibim o da diyor ki Tamam ben de bu kızı sana nikahlıyorum tabi bu nikahlamak biliyorsunuz kızının rızası olması gerekiyor Çünkü kız razı olmadığı müddetçe baba kızı zorla evlendiremez iki ikincisi iki tane şahit gerekiyor Abu Hanife'ye Hanif'e göre Rahim Allahlah abu Hanife'nin mezhebine göre vashabının mezhebine göre Veli'nin emri şart değildir. Yani kıza en yakın olan kişi babadır. Babanın yokluğunda mesela e, dede veyahut da abi bu şekilde sırasıyla devamlı en yakın olan kişi. Babası vefat ettiyse kıza erkek olarak en yakın kişi kimse o onun velisidir. Abu Hanife'nin mezhebine göre velinin İzni şart değildir. Yani şart görmüyorlar. Bir kadın kişiyi istedikten sonra kişi de o kadını istedikten sonra o kadın iki şahit karşısında kendini evlendirebiliyor. Ancak burada Cumhur'un e, görüşüne göre bu caiz değildir. Ve Allah Resulü Vesselam diyor ki e, velinin izni olmadığı müddetçe yapılan nikah batıldır. Dolayısıyla Belediyede yapılan nikah, belediye, yani veliyi getirttiriyor değil evet. mi? Kadını da getirttiriyor. Kadına kadına talip olan erkek de getirttiriyor. İki tane şahit de getirtiliyor, tamam mı? Dolayısıyla burada kabul ve icap hasıl oldu. Bu şartlar haiz olduğu için Dolayısıyla bu nikahta bir beis yoktur. Ama hocam <gülüyor> Türkiye'deki durumlar şimdi ee, yalnız bu nikahı yapan kişi <gülüyor> nikahı akledecek kişi akidesi sağlam mıdır değil midir? Bu söz konusudur tabi. Yani kafir bir kişi iki Müslümanın nikahını kıymaması lazım. Yani Müslüman olması gerekiyor. Ve Müslüman derken ey müşrik olmayacak ve müşrik derken ey büyük şirk irtikap etmemesi lazım. Veyahut da İslam'ı reddetmemesi lazım. Kur'an ve sünnete hmm. karşı olmaması lazım. Kur'an ve sünnete karşı olması tabii inkar etmektir. Yani burada o zaman imana bir halel giriyor. Yani nikaha kıyacak olan kişi, Müslüman olması gerekiyor. Bu zikrettiğimiz şartlar haiz ise o zaman bu nikahta bir veis yoktur. İmamın yanında Türkiye'de nik imam nikah ediyorlar, belediye nikah. Belediye nikahı mesela e, aynı zamanda resmi işler için yapılan bir nikahtır. Yani bir e, resmi muameledir. Dolayısıyla Türkiye'mizde kimisi hem imam nikahı yapıyor hem belediye nikahı yapıyor. Ve imam nikahı demek doğru değildir aslında. Bu nikah imam nikahı değildir. Bu şere'i bir nikahtır. Neden bu e, şere'i nikah imama mal ediliyor? Bu nikahın şartlarını veyahut için... İmamın koymuş olduğu kurallar veya hatta kanunlar değil ki bu Allah Celle Celaluhu'nun koymuş olduğu kanunlardır. Öyle değil mi? Kurallardır veyahutta rükünler veyahutta şartlar veyahutta vaciplerdir. Dolayısıyla Allah'ın koymuş olduğu bir vacibi veyahutta bir rükünü kişiye mal etmek doğru değildir. Burada imam nikahı demek doğru değildir. Şer'i nikah denilsin, tamam mı? Resmî nikah denilsin. Yani bu o şekilde adlandırılabilir. Ha o zaman Şer'i nikah, şer'i nikah, kadının yanında yani şer'i bir mahkemede kadının yanında yapılan nikahdır. Resmi nikah, mesela e, demokrasinin tatbik edildiği yerlerde belediyenin yapmış olduğu bir nikahtır. Bu belediye yapılan, belediyede yapılan nikah ile şer'i mahkemede yapılan nikah arasında bir fark var mıdır? Yok. Belediye nikahı yapan kişi Müslüman, şer'i mahkemede nikahı yapan kişi Müslüman. Dolayısıyla şer'i mahkemede yapılan şartlar nedir? Kabul ve icaptır. Belediyeye yapılan şartlar kabul ve icaptır. Çünkü veli gidiyor, kadın gidiyor, ondan sonra kadına talip olan kişi gidiyor, bir de iki şahit gidiyor. Da ve bu için. şahitler karşısında, hatta şahitler biliyorsunuz Ebu şey, Hanife rahimahullah iki şahidi vacip kılıyor. Hayır, mu? Hayır, hayır, Hocam yani, yalnız belediye yani, nikahında yani, mehir söz edilmiyor. Söz edilmiyor. Sadece e, kızın 18 yaşına e, gelmiş şartı aranıyor ve velisi olmaksızın. Sadece iki tane şahit sokaktan da getirebilirsin, herhangi bir yerden de getirebilirsin. Tanıdık da olabilir, olmayabilir. Onu o şekilde kabul ediyorlar Türkiye'de. Allah-u Alem kardeşimiz onu soruyor yani. Ee, biliyorsunuz mehirsiz akid yapılmaz mehirsiz akit yapılması ve mehir mehir e, ne kadar olursa olsun maksat kızının razı olabileceği bir miktar para veya altın veya da herhangi bir şey e, ve he. ve Ebu Hanife'ye göre eğer belediye Türkiye mesela bizim Türkiye'mizde belediye bu şekilde velisiz nikah yapıyorsa <gülüyor> Bunlar kendileri Hanefi mezhebine mensup oldukları için ve bu nikahı kıyan kişi de eğer hakikaten bu mezhebi, bu mezhebi taklit ediyorsa ve ammi bir kişi ise normal vatandaş kendisi dinde Kur'an ve sünnetten hüküm istimbat edemiyor veya da sahih ile sahih olmayan şeylerin arasını tercih edemeyecek bir derecede ise bir seviyedeyse o zaman bu mukallittir mezhebine göre bu şekilde inanıyor. O zaman bu şekilde inandığı için belediyede bu şartlara uygun bir nikah üsülü yapılıyorsa caizdir. Çünkü kabul ve icaptır. Ancak sahih görüşe göre cumhurun görüşüne göre ve aleyhisselatü sünnetine göre ashabın sünnetine göre veli şarttır. Ve şart demek nedir? Şart biliyorsunuz bir ibadetin bir ibadetten önce önce olan bir şey. Mesela diyoruz ki namazın şartları. Ey namaza girmeden önce yapılması gereken şeyler. Abdestin şartları. Ey abdest alınmadan önce yapılması gereken şeyler. Tamam mı? Aynı şekilde mesela nikahın şartlarından birisi de veli. Ve iki tane şahit ve kabul ve icap. Bir de mehir. Bu mehir az da olur çok da olur fark etmiyor. Ve mehirin en hayırlısı en azıdır. Evet. Vallahi alem. Kardeşimiz bu konu içerisinde olduğu için ben soruyorum. Kadın mehir için hiçbir şey istemese ne yapmak lazım? Yani kadın hiçbir şey istemiyor mehir Yok Kendini mutlaka mutlaka bir şey üzerinde ne? akid yapılması ne? lazım. Yani bir yüzük dahi olsa. Ve biz deyindik yani mehir ne kadar az olursa o evet, kadar evet. iyidir. Evet. Evet. Ama mehir şarttır. <gülüyor> ee, cenab Cenabı Allah denir mi? Şimdi Türkiye'de, he, Türkiye'de veyahut da <gülüyor> diğer ülkelerde yani acemi olup acemi olup Arap olmayan toplumlar dillerine göre Allah'a karşı hitaplarında e, ve bu hitap eğer tazimi ve yüceltmeyi andırıyorsa, alimler demişler ki bunda bir is yoktur. Ancak en doğrusu, en doğrusu ve en uygunu e, Arapça kelimelerle Allah'a hitap etmek. Mesela Allah Celle Celaluhu Allah Subhanahu ve Teala Allah oh. Azimuşşe'en ve Hâkada Ama dese ki Cenab-ı Allah e, cenab ne Allah ne, neyi e, kastediyor? Türkçe manası nedir? Bilmiyorum, bilen varsa yesin. Yani mesela cenab Cenab derken, yani neyi kastediyor? Bu soruyu soran kişi, bu kelimenin manasını bize evet. açıklayabilir mi? Evet. Mesela bazı şahslar diyor ki Hazreti Allah, Hazreti Allah, Hazreti Ömer, Hazreti Abu Bakr, Hazreti Ali. Ali, Hazreti Muhammed diyor. He. Türkçe, Türkçe namı Hazreti anlamında. He. Hazreti demek Türkçe aslında Arapça bir kelime Türkçeleştirilmiş. Hadret, evet, hadret. Hazret demek Hadrat demektir. Evet. Yani oradaki zat zaya çevriliyor. <gülüyor> Hadrat yani kişinin kişinin şeyi kişisel varlık, kişinin kişisel varlığıdır. Şahsiyet. Yani şahsiyeti takdir edilen, saygı gösterilen. Ee, değeri de olan kişi anlamına geliyor. Ve diyoruz ki eee fulan, Hazreti Naci, Hazreti Muhammed, Hazreti Hasan tam Arapçada bu şey. Bu ne yapılmış? Bu Türkçeleştirilmiş. Hazretim. Doğrusu Allah'a Hazreti demek doğru değildir yani söylenmemesi lazım. Çünkü yani bu normal insanlara bile kullanılan bir meseledir. Yani bir laftır veya hatta bir sözdür veya Ali Sayet ve Selam gibi kişiye yani Hazreti dememek lazım. En doğrusu onun resaletiyle hitap etmek. Rasulullah, tamam mı? Veya hatta Neb Nebiyullah nebi demek? Mesela peygamber hocam. Peygamber de söylememek lazım. Çünkü peygamber Farsça bir kelime'dir. Türkçe bir kelime de değildir. Fars e, Farsiler ondan sonra Pakistan'da Afganistan'da e, genelde yani ordu ordu lugatıyla veyahut da e, Hindistan'daki lügatlarına genel bunlar e, peygamber derler. A, Türkçe bir kelime bile değildir. O zaman Türkçe bir kelime değilse ve bunun daha güzel bir karşılığı varsa, ey Ali ve ismi varsa veyahut da onun onun ismi Allah Celle, Celle isimlendirdiği bir kelime var. Resulullah Nebiyullah. Yani söylediğimiz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veyahutta Nebiyullah sallallahu aleyhi ve sellem veyahutta Allah Resulü veyahutta Allah Nebisi. Yani en doğrusu budur. Ve en güzeli de budur. Yani Aleyhisselatü Vesselam'a yakışan isim de budur aslında. Peygamber, hakikaten Peygamber ismi Allah Resulü yakışan bir isim değildir. Şimdi burada Muhammed sadece denir mi? Hazreti Muhammed mi diyelim? Yoksa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyebilir. Yok, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veyahut da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve biliyorsunuz Ali satt ve ismi anıldığı zaman ona salat ve selam getirir. Salat ve selam getirsek getirse, getirmek vaciptir ve en doğru görüş budur yani tercih edilen görüş budur. Ali satt ve selam diyor ki e, ben bir kişinin veyahut da bir toplumda veyahut da bir kişinin yanında ismim anıldığı zaman veyahut da anıldığım zaman bana salat ve selam getirmiyorsa o kişi cimrinin ta kendisidir. E, dolayısıyla Aleyhissalatu vesselam Resulullah sallallahu aleyhi ve İslam ümmetinin yanında değeri çok büyük olduğu için onun ismi anıldığı zaman ona salat ve selam getirmek ibadettir. Kişi Aleyhissalatu vesselam salat getirirse, bir salat getirirse Allah Celle Celaluhu ona 10 on defa salat getiriyor. Ey onun rahmeti altına Alıyor. Hocam konu la, Konuyla alakalı bidat olur mu? Cenabı Hazreti gibi ifadeler kullanmak bidat olur mu diye bir soru soruyor kardeşimiz, taraba kardeşimiz. Ee, şimdi bu tür sözler, bu tür sözler eğer hakikaten İslam'a aykırı sözler ise kötü manası varsa, <gülüyor> yani hakikaten bu söz bidattır. Eğer kötü manası yoksa, sözün kötü manası yoksa ve bu söz o kişiyi o kişiler yanında da yani yüceliği andırıyorsa o zaman o sözü söylemekte lügatlarına göre dillerine göre söylemekte bir beis yoktur yalnız yani bir şeyin en güzeli vardır. Biz neden yani Allah Celle Celaluhu demiyoruz da Hazreti Allah diyoruz? En doğrusu Allah Celle Celaluhu demektir. Tamam mı? Ee, mesela Tanrı deniliyor. Yani bazı kitaplarda, bazı tercüme kitaplarında bakıyoruz ki Tanrı şöyle diyor. Tanrı demek Ey tapılan demektir. Evet Allah Celle Celaluhu tapılıyor ama Tanrı onun ismi değildir ve ona yakışan yani lügat itibarıyla doğrudur. Tanrı demek ilah demektir veya to tapılan demektir. Allah Celle Celaluhu tapılan bir e, evet. zattır. Dolayısıyla bu kelimeyi o konuda kullan lugat itibari kullanmakta bir beis ama şer'i yönden istilaha yönden en doğrusu ne yapmak? <gülüyor> Allah demek. Allah Celle Celaluhu. Allah Subhanehu Teala. Ve hâkada yani Allah'a en güzel yakışan şeylerle çağırmak. Nasıl bir insan mesela ismi mesela Hasan. Hasan o dersen o adam kızar. Benim ismim Hasan'dır. Niçin ismimi değiştiriyorsun? Ben Hasan o değilim mesela. Veyahut da Muhammed o değilim. Veyahut da kadro değilim gibisi e peki aynı şekilde biz Allah'a karşı olan talaffuzlarımızda çok daha terbiyeli ve çok daha saygılı ve çok daha yüceltici bir şekilde hitap etmemiz gerekiyor. Allahu Alem. Hocam burada hayızlı, nefaslı kadın Kur'an'ı eline alıp okuyabilir mi diye bir soru var. hakkı bu mesela alimler arasında tartışmış tartışılmış bir meseledir. Ee, ve burada cumhurun görüşüne göre bütün mezheplerde Hanefilerde ondan sonra e, Malikilerde, Şafiilerde, Hanbelilerde ve bunların cumhurun cumhur, cumhurlarına göre Hayızlı bir kadın elini Kur'an'a süremez. Nifaslı bir kadın Kur'an'a elini süremez. Tamam mı? Ve zaruret olmadığı müddetçe Kur'an'da okuyamaz. Ancak İmam Elbani rahimahullah beyo da İmam Elbani'nin çizgisinde olan geçmişte bazı alimler alimler var. Örneğin İmam es-Sanani rahimehullah Yemenli olup e, daha önceden Zeydi mezhe, Zeydiye mezhebine mensub idi sonra Selef'in mezhebini seçti Allah rahmet eylesin bir de İmam Eşşavkani var yine Yemenli Zeydi mezhebine mensub idi sonra Selef'in mezhebini seçti ondan sonra Sıddık Hasan Khan var Hindistanlı zamanında en meşhur muhaddislerden ve İmam Elbani Rahim Abdullah bu 3 allame kişiler devamını zikrediyor İmam Şevkani rahimehullah ve İmamı Sennani Hasan Khan, İmam Elbani ve bunların çizgisinde olan alimler diyorlar ki e, taharet meselesi yani lügat yönünü açıklarken bir de şer'i yönünü açıklıyorlar. Buradaki taharet yani birçok şeye andırıyor. Ve bunların görüşlerine göre vallahu alem yani en doğru görüşte budur. Yani Kadın hayızlı olduğu zaman Kur'an okuyabiliyor ve Kur'an'a el sürebiliyor ve burada biliyorsunuz Söyüde Arabistan'ın okullarında genelde bütün okullarda din dersleri veriliyor ve özellikle Kur'an-ı Kerim ve burada büyük alimler kadınların veyahut kızların hayızlı oldukları zaman okul esnasında Kur'an dersi geldiği zaman kız veyahutta kadın Kur'an'ı eline alıp okuyabiliyor mu diye soruyorlar. Buradaki alimler şu fetvayı verdiler. İmam Bin Bez Rahimahullah diyor ki mesela kadın eldiven giyerse diyor veyahutta herhangi bir şey çıplak elle değil o çıplak eline herhangi bir şey sardığı zaman o zaman zaruretten dolayı orada dersini verebilir. Eğer zaruret söz konusu değilse bunu yapması caiz değildir. Hatta çıplak el üzerine bir şey sarsa bile. Ama zaruret olduğu için çünkü orada dersini vermesi gerekiyor. Ya okula gitmeyecek ya da gittiği zaman bu dersi vermesi gerekiyor. Okula gitmediği zaman okuldan atılacak. Ha, o zaman bunu zarurete sokuyorlar. Diyorlar ki bir sakıncası yok. İmam Elbani Rahim Allah diyor ki hayır Cünüplü olan bir kişi, bir kişi bile İmam Elbani Rahimullah diyor ki Kişi cünüplü olsa bile diyor Kur'an'a el sürebilir Veyahut da Kur'an'ı okuyabilir Ve bunu biz bir ara Bunu biz işledik Aydın kardeşle Diğer arkadaşlarla bir ders esnasında Bunu biz işledik Ve bunu inşallah biz hadislerle İslam fıkhı verdiğimiz zaman taharet konusunda bu meseleye çok geniş bir şekilde delillerle değineceğiz Allah'ın izniyle. izniyle. Biz inşallah eğer bu söhbetlerimiz devam edecekse ve eğer hayırlı ise ve bu dersi dinleyen kişiler eğer gerçekten samimi iseler bu konuda muhlus iseler inşallah bu ders halkaları devam edecek. Ve Allah Celle Celaluhu bize o samimiyeti nasip etsin. Bu dersi verenler ve bu dersi dinleyenler e, hep bize Allah Celle Celaluhu ihlası ve ha. samimiyeti versin. Amin, amin. Hocam burada bir soru daha var. Adak ve şükür için, adak ve şükür için kurban kesmek caiz mi? En nedir? adak demek bunu yani ne demek istiyor yani adak? Yani soru açık değil yani. Adak benim anladığıma göre en Türkiye'de nefret, adak nedre adaktır evet, evet, değil evet, mi? Yani burada adak ile şükür şeyini arasını ayırmak lazım. Şükür de ben yine de sorudan az çok şeyler anladım. Anladığım kadarıyla cevap vereyim inşallah. Şimdi <gülüyor> nedir ayrıdır? Şükür ayrıdır ve Müslümanları sev Müslüman bir Müslümanı sevindiren bir söz veyahut Yahutta bir şey duyduğu zaman orada şükür secdesi yapar. Hani İsat ve selam hoşlandığı bir şey olduğu zaman hemen e, şükür secdesi yapıyordu hani İsat ve selam. Şükür kurbanı yani Türkçe diliyle anlatmak istersek şükür kurbanı şu şekilde olur ve şöyle bir akim örnek vermek isterim hacıhanım. Örneğin kişi arabayı sürüyor ve araba böyle yolda giderken aniden kaza geçiriyor. Ve bu kazadan dolayı yani hem kendisi kurtuluyor hem de karşıdaki şahıslar da kurtuluyor. E kimse ölmüyor. Büyük zarar olmuyor. Dolayısıyla burada ne yapıyor? İşte kendisi kurtulduğu için ve özellikle arabanın içerisinde çoluk çocuğu da varsa öbür tarafta da mesela insanlar var. Ne o taraftan ne kendisi tarafından kimse ölmediyse tamam mı? Tabii ki bu gerçekten yani e, büyük bir mücize sayılır. Burada ne yapıyor adam? İşte öbür taraftan ve kendisine, kendisi tarafından bir şey olmadığından dolayı ve kurtulduğu için burada Allah rızası için ne yapıyor? Kan aktırıyor. İşte bu caizdir ve medhedilen bir şeydir. Adak ise ennedir denen asıl etibariyle şart koşarak adak verirse bu caiz değildir. Nasıl? Örneğin. Diyor ki mesela ben askere gideceğim. Ve askere gitmek yani ölüm de var, kalım da var. Ölebilir, kalabilir. Özellikle doğu tarafına veriliyorsa. Tamam mı? ve Dolayısıyla diyor ki ya Rabbi ben şu anda askere gideceğim. Ben sağ salim gelirsem işte şu kadar hayvan keseceğim. Veyahut da ilan şeyi sadaka verecek. Kendisi değil de annesi bu şartı koşarsa veya da babası bu şartı koşarsa veya ona, ona en yakın bir kişi bu şartı koşarsa bu şartı koşmak bidayeten caiz değildir. Yani sanki Allah'la şart koşuyormuş. Yani bu şu şekilde anlaşılıyor. Sen beni kurtarırsan ben sana, ben sana kurban keseceğim. Ama beni kurtarmasın ben sana kurban kesmeyeceğim. Sanki Allah Celle Celaluhu bu kişinin kurbanına ihtiyacı varmış gibi onunla alışveriş yapıyor. Sen benim yanımda çalışırsan sana günde 100 riyal vereceğim. Çalışmazsan sana vermeyeceğim. Çünkü her ikisi de birbirlerine ihtiyacı var. 100 riyalı alan kişide ihtiyacı var. 100 riyalı verecek kişide ihtiyacı var. Burada Allah Celle Celaluhu böyle bir şeyden münezzehtir. Allah Celle Celaluhu her şeyinde mükemmeldir. Ee, bütün eksiklerden münezzehtir ve hiç kimseye de ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla böyle bir şart yapmak caiz değildir. Ancak farz edelim ki bu kişi bu şartı koştu. Ya Rabbi ben askere gideceğim. Tabii bu bir örnek. Birçok örnekler artık siz çoğaltabilirsiniz. Bir diyor ki Ya Rabbi ben işte askere gideceğim. Sağ salim gelirsem tamam mı? İşte ben on tane koyun keseceğim. veyahutta bir kişiyi nişanlıysa ve o nişanlı olan kız diyor ki ya Rabbi benim nişanlım şu anda askere gidecek. Sağ salim gelirse ben senin rızan için 10 tane kurban keseyim. Yani 10 tane koyun keseceğim. İster erkek olsun, ister kadın olsun. ister erkek tarafı, ister kadın tarafı. Ve burada adam mesela gidiyor. Asker'e gidiyor. Ondan sonra e, bu şartı yaptı. Yani bidayeten Allah'ın hoşlanmadığı bir şey yaptı. Allah'ın hoşlanmadığı her şey caiz değildir. Ama yaptı adam. Bu şartı koştu. Ve askere gitti. Askerden sonra sağ salim geldi. Ve evlendi. O zaman bu şartı yerine getirmesi vaciptir. Yerine getirmediği müddetçe Allah ondan razı olmayacaktır. Çünkü söz verdi, şart koştu. Ve ayet-i Allah'ın selam diyor ki El muslimuna ala şurutihim Müslümanlar edindiği şartlar üzerindedir. Veyahut da şartlarına bağlıdır. Allahu a'anim. Cezakallahı khayr. Ee, hocam burada Abu Nesin, daha önce bir e, sorusu var. Müslüman kadının babası ve annesi kafir ise ve evlenecek kişiyle nikaha razı değillerse yani razı olmazlarsa ne yapmak lazım diye sormuş. Kadın Müslüman kadın. oldu mu? Evet Müslüman kadın. Çünkü... Babası ve annesi kafir ise <gülüyor> ama kendisi oldu yani yani e, Kendisi Müslüman ama babası ve annesi kafir. Tamam. Ama bu rica haraz değiller. Kafir evet. derken bu kafir kavramını biraz daha aç, daha güzel bir şekilde açıklamak lazım. Yani biliyorsunuz bu kafir kelimesi müşterektir. Yani Yahudilere de kafir deniliyor. Yani babası anası Hristiyan. Hristiyanlara demiş. da kafir denilebiliyor. Evet. Bir de Budistlere de kafir denilebiliyor. Ey putlara, şunlara, bunlara veya da Allah'ın varlığına inanmayan kişiler. Burada, bu küfür kelimesi bunların arasında ortak bir kelimedir. Yalnız, eğer her ne kadar Yahudiler ve Hristiyanlar bunlarla beraber bu kelimede ortak iseler de, bunlar ehli kitap oldukları için, Yahudiler ve Hristiyanlar ehli kitap oldukları için, bir Müslüman Yahudilerden veya Hristiyanlardan bir kadınla evlenebilir Müslüman olmadığı halde. Ey Hristiyan ve Yahudi Yahudi olduğu halde. Ama bir Müslüman kadın bir Yahudi veya bir Hristiyan erkekle evlenmesi caiz değildir. Evlenirse bile zina yapmış olur. Çünkü nikah batıldır. Yani Müslüman bir kadın Yahudi veya Hristiyan bir erkekle evlenemez ama Müslüman bir erkek Hristiyanlardan veya Yahudilerden bir kız veya bir kadın alabilir. Allah Celle Celaluhu bunu Müslümanlara helal kılmış ve Hz. Muhammed'in sünnetinde bu mevcuttur. Dolayısıyla ancak eğer kişi budistse, eğer kafir ise, Allah Celle Celal'ın varlığını inkar ediyorsa veya hatta e, komünist ise, ateist ise, böyle bir zihniyete, böyle bir akideye sahip ise o zaman Böyle bir kafira kadın veyahut da bir kafira kız ile evlenmek caiz değildir. Çünkü bu müşrik, müşrike kadın, e, budisttir veyahut da komünisttir. Bunlarla evlenmek caiz değildir. Müslüman bir erkek bunlarla evlenemez. Dolayısıyla nikah batıl olur. İkincisi kadın, kadının annesi babası Hristiyan'dır, Yahudi'dir. Ve kız Müslüman oldu ancak Yahudi ve Hristiyan'ın bu kızın Müslüman bir erkeğe gitmesini, gitmesine razı değildir. Evet. Tamam Soru mı? bu zaten. Evet. Veyahut da Yahudi Hristiyan değil de annesi babası Budisttir veyahut da Komünisttir veyahut da Ataisttir. El mühim yani e, kafirdir. Yani inkar edicidir. Ve bu kız ister bu taraftan olsun ister bu taraftan olsun Müslüman olduysa Müslüman olduysa o zaman bu anne babanın o kızın üzerinde vilayeti yoktur. Onun üzerinde vilayeti kalkmıştır. Niçin? Çünkü bu, bu kız veyahut da bu kadın İslam'a girmiştir. Dolayısıyla İslam'a girdikten sonra o zaman bu kızın vilayeti kadıya geçer. Kadı, İslam kadısı bu kadının veyahut da bu kızın vilayetini üstüne alır. Tamam mı? Ancak Kadının veyahut da kızının annesi, babası kafir ise, kadın da veyahut da kız kafir ise yani Budist, Komünist, Ataist gibi inkarcı bir o zaman bu Müslüman erkek bu kadın her ne kadar annesi, babası razı olsa bile o kadını alma hakkı yoktur İslam şeriatına göre. Reddetse bile kadı o kafire kadının Müslüman bir erkeğin nikahı altına girmesi caiz değildir ve o kadı onun nikahı, o vilayeti almaz. Vallahi أعلم. Yani. Ee, kardeşimizin cevabı kendisi Müslüman Bana annesi sorusuyla. Bana soruyu göster kime ne göreyim. Tamam. İllez kardeşimizin sorusu Müslüman kadının babası ve annesi kafir ise ve evlenecek kişiyle nikaha razı değilse ne yapması lazım? Yani bu şekilde alabilir mi yani o müsettir i̇şte, Türkiye'de? Dedik ya. He, yani, Türkiye'de herhalde e, anlaşılmadı. Veyahut da ben anlatamadım. Evet. Anlatayım bir daha inşallah. Eee evet. <gülüyor> ister kafir, hani biz anlattık. Evet, Küfür, evet. Küfrün şeyini anlattık. Evet. Ee, Yahudiler ve Hristiyanlar veyahut da Ata, ister veyahut da diğer şeyler. Evet, İki küfrü anlattık. Evet. Çünkü Yahudiler ve Hristiyanlar hem kafirler hem müşrikler aynı zamanda. Evet. Tamam mı? Ee, ve kafirler ehli kitap değildir. Çünkü tamamen Allah'ın varlığını inkar ediyorlar. Hiçbir kitabı da kabul etmiyorlar. Dolayısıyla bunlar kitapsızdır. Bunlar, bunlardan kız almak veya da kız vermek kesinlikle caiz değildir vilayet makbul değildir ancak kafir anne ve babanın kızı Müslüman olduysa o zaman işte o Müslümanın vilayeti kadıya geçer işte kadı nikah yani, esen adam mı diye he, diyor soruyor kadı kadı nikahı kıyan kişi devlet i̇şte. tarafından şerif yani mühim yoksa yoksa Türkiye'de anlaşılan imam değildir yani o imam onun vilayetini alamaz ancak Diyelim ki Türkiye'de Türkiye'de kadılık kim temsil ediyor? Müftülük. Hakimler. Kadı? Kadı. Hakimler. Şere'ik. Şere'ik kadı. Şer, Şere'ik şere şere kadı. Şere kadı kim? Yani onun e, temsilcisi kimdir? Müftülük. Müftülüktür. Evet. O zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'nın reisi bunun vilayetini kabul eder ve o vekil tayin eder. Ya kendisini hakiyar veya da herhangi bir kişiye vekaleti verir ve o kişi Vekaleti üstlenir ve bu şekilde nikahını kıyar. Vallahu alem. Ya, Almanya'da. Hangi Soruyu soran Sok, Türkiye'de, değilmiş. Türkiye'de değilmiş. Türkiye'de değil mi soruyu soran? Şimdi cevap gelecek. Şimdi gel. Bakalım. Peki ne Azerbaycan'da hocam? Bak. Bakıyor da Azerbaycan'da kardeşimiz. Ee, Azerbaycan'da herhalde diyanet İşleri başkanlığı evet. var Türkiyede Kadın, Azerbaycan'da. Kadın da Ukrayna'da. Efendim? Kadın da Ukrayna'daymış. Ukranay kadın da Okranyalı. Rusya'nın, Ukra Rusya'nın. Rus yani. Tamam. O kadın, yani, kadın tabi İslam'a girdiyse Ukraynadan Azerbaycan'a gelir. Tamam mı? Çünkü İslam'a girdikten sonra annesinin, babasının onun üzerinde vilayeti yoktu. Çünkü bu Müslüman olmuş. Onlar kafirdir. Azerbaycan'a girer ve Azerbaycan'da orada Diyanet İşleri Başkanlığı onun e, vilayetini İsteyiz. kabul eder. Ve ondan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı birisini tayin eder. Artık imam mı olur, müftü mü olur, kim olursa olsun vekil tayin eder ve o vekil o nikahı tiyap Onun velisi olur yani. Peki hocam bir soru benden olsun. Daha çok da Namaz olabilir. kılmayanın nikahı batıl mıdır? Öyle bir söylentiler var. E biz demin anlattık biz. E, e, siz yok muydunuz? Dinlemediniz. Yok. Ee, tamam. biz hocam burada e, sor sorularımıza devam edelim. Fasık kişinin arkasında arkasında arkasında namaz olur mu? Şimdi fıs iki çeşittir. Birincisi fasık aynı zamanda kafire de denilebilir. Ve fasık demek haktan ayrılmak demektir. Tamam mı? Fasık demek haktan ayrılmaktır. Buradaki haktan ayrılmak tamamen yüzde yüz haktan ayrılabilir, ay kafir olabilir. Bir de yüzde yüz kafir değil de günahlar irtikab ettiğinden dolayı ona fasık. Örneğin evet. namaz kılmayan kişiye fasık deniliyor. Oruç tutmayan kişiye fasık deniliyor. Adam öldüren kişiye fasık deniyor. Çünkü burada hakka muhalefet ederek tamam mı? Allah'ın hudutlarını tecavüz ettiği için burada haktan ayrılmış oluyor. Dolayısıyla. Ameli, ameli veya itikadi diyebilir miyiz? Ha, olabilir tabii. Yani itikadi fısk ile ameli fısk eğer kişi burada soruyu soran kardeşimiz eğer ameli fıskı kast ediyorsa kişi akidesi sağlamdır müşrik değildir, kafir değildir, hristiyan değildir yahudi değildir, mürted olmamıştır akidesi sağlamdır Müslümandır, ama namaz kılmıyor, ama oruç tutmuyor ama zekat vermiyor, ama hacca gitmiyor, tamam mı? ama adam öldürüyor, ama zina yapıyor, alkolü içki içiyor, bütün bunlar hepsi fıskın çeşitleridir, tamam mı? ve eğer bu kişiden başka kimse yoksa ve bu kişiden başka kimse Kur'an okumasını bilmiyorsa tamam mı ve özellikle mesela cami imamıysa diyelim ki bir köydeyiz ve bu cami, bu köyde bir cami var ve bu camide bu adamdan başka kimse yok ve biz biliyoruz ki bu adam bu adam fasıktır mesela geceleyin alkol alkollü içki içiyor <gülüyor> ve sarhoşluğu gittikten sonra geliyor önümüzde namaz kılıyor ve bu camiden başka kimse yok ha bu adam bu fıskından dolayı, ey bu günahından dolayı biz camiyi terk edip de kendiliğimizde ve da kendi evimizde veyahut da daha başka yerde cem ayrı cemaat yapamayız. Çünkü o köyde cami cami bina edilmişse o cami bütün Müslümanları çağırıyor ve o ezanı işiten her kişi hangi mezhebe mensup olursa olsun o camiye gidip o imamın arkasında namaz kılmak vaciptir. Fasık bile olsa ey onun fıskı Küfür ve büyük şirk, büyük şirkete sebep değilse. Örneğin içki içiyor. Ama namaz esnasında yani eğer sarhoşsa onun arkasında namaz kılınmaz. Çünkü kişi sarhoş iken namaz kılmayı Allah Celle Celaluhu sakındırıyor. O an için namaz yani sarhoş değildir. Ama biliyoruz ki biz bu adam içki içiyor. Veyahut da biliyoruz ki bu adam mesela hep kadınlarla konuşuyor, kadınlarla oturuyor. Kadınlarla musafaha yapıyor. Ee, devamlı meselen... E, e, türkü, çalgı, türkü falan dinliyor. Mesela çalgı çalıyor veyahut da çalgıyı dinliyor. Veyahut da türküyü dinliyor, şarkıyı dinliyor. E, bütün bunlar günahlardandır biliyorsun. Her ne kadar Ebün Hazm mesela bu görüşü kabul etmiyorsa da Ebün Hazm rahimahullah zahiri görüşe tabi olduğu için bunları her ne kadar mübah da İslam ümmetinin cumhuru kulliye'n hepsi bu tür şeyler nedir? Haramdır. Allahu alim. Hocam, alimlerin ihtilafa karşısında ne yapmak, ne yapmak lazım, ne yapmanız diye bir soru var. Burada kişi kendi seviyesini bilir. Müslüman kendi seviyesini bilir. Müslüman mukallit midir değil midir? Tamam mı? Evet. Mukallit ise, ağami birisi ise o zaman belli bir kişiyi taklit etmesi vaciptir. Çünkü mukallit bir kişi kendi kendine e, karar vererek kendi kendine karar vererek ibadetlere yaklaşamaz. Çünkü kendisi mukallit yani e, Kur'an ve sünnet çerçevesi içerisinde e, ilmi yoktur. Kafasına göre, heva hevesine göre kalkıp bir namaz kılar, bir ibadet yapar bu caiz değildir. Ne yapması gerekiyor? Belli bir alim taklit etmesi vaciptir. Mukallit bir kişinin ay ammi bir kişinin mutlaka belli bir alimi ay dininde güvenilir bir alimi taklit etmesi vaciptir. Bir daha oku soruyu Alimlerin ihtilafı. Ha. Eğer bu kişi mukallitse ama mukallit değildir. Kişi alimler arasındaki ihtilafı, i̇htilafı inceler. Tatkik yapar, tahkik yapar. Ondan sonra bakar ki bu bir meselede alimlerin ihtilafa düştüğü bir meselede tahkik yaptıktan sonra Kur'an ve sünnetun ruhuna en yakın alimin hangi alimin görüşü ise o zaman müreccih durumunda olduğu için o Kur'an ve sünnetun ruhuna ve ashabın anlayışına uygun en yakın görüş hangisi ise onu seçer eğer müreccih bir kişiyse müştehit bir kişiyse İlim gerçekten kuvvetli bir ilim talebesi ise o zaman ona taklit haramdır. İhtilaflar, ihtilaflar arasında ne yapacak? Tahkik yapması gerekiyor. Bu meseleyi tahkik edecek ve Kur'an ashabın anlayışına uygun Kur'an ve sünnetin ruhuna yakın hangisi ise o görüşü alması ona vaciptir. Ama adam mukallittir. O zaman o bulunduğu yerde hangi mezhebe inanıyorsa o mesabi takvîd etmesi lazım. İhtilaf ümmeti rahme? Yok bu doğru değildir bu. Du yani bazı mesela burada kardeşimiz diyor ki bazı şahıslar diyorlar ki e, ümmetimin ihtilafı rahmettir. Bu söz uyduruk bir sözüdür. Ali Satt ve Selamın sözü değildir ve hadis uleması bunu kesinlikle diyor İhtilaf hiçbir zaman memduh değildir. Bilakis zemmedil. İhtilaf devamı zemmedilir. Ama muteber ihtilaf var. Bir de muteber olmayan ihtilaf var. Örneğin demin bu dersin başlangıcında veyahut da sohbetin başlangıcında biz, bir arkadaş namazı sordu. Mesela namazın terki küfür müdür değil midir? Alimler aralarında ihtilaf etmişler. Bu alimler demişler ki bu muteber bir ihtilaftır. Hanbeliler ile e, cumhurun arasında. Ee, tabii ki her iki tarafında delilleri var. Hadislerden delilleri var. İmam Elbani Allah mesela İmam Elbani diyor ki bir kişinin kafir olabilmesi için o meselede bütün nasları cem etmek lazım. el cem'u beyne nusus beyne edille. Burada delilleri o meselede o hadisede bütün o meseleyle ilgili bütün delilleri toplayacağım. Ondan sonra bir neticeye varacağım. Tamam mı? Ne soru neydi? Soru ha, ihtilaf keşfet. İhtilaf ümmeti rahmet. Ha. İhtilaf muteberse o zaman burada ne yapacak? Mukallid hangi alimi taklid ediyor? Mesela adam Ibn Bez'i taklid ediyor. Ve inanıyor ki Ibn Bazın söylemiş, vermiş olduğu fetva Kur'an onun akidesine göre Kur'an ve sünnetin ruhuna daha yakındır. O zaman Ibn Bazı taklid etmekte bir beis yoktur. Çünkü o adam mukallittir. Ama mesela Kalkıp tabi elbani gibi mesela, mukallit değildir, müştehittir, muhaddistır. Ee, Kur'an ve sünnetten hüküm istinbat edebiliyor. Bu elbani durumunda olan bir kişi taklit yapması ona haramdır. O zaman ne yapması gerekiyor? Burada direkt naslara girecek. Kur'an'dan ve sünnetten olan delillere girecek bu meseleyle ilgili. Artık bu mesele hangi meselesi, İslam'da hangi mesele olursa olsun. Tamam mı? İster ihtilaf o ihtilaf mu'tebber olsun ya ister mu'tebber olmasın böyle bir kişi meseleye tahkikli bir şekilde girer. Ama am ise hangi mes mesele olursa olsun mu'tebber olan ihtilaflarda bir alimi taklit etmesi vaciptir. Allahu alem. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Çok soğuk ama. Hocam bir soru daha var. Her tağut kafir midir diye bir soru var. <gülüyor> her tağut kafir <gülüyor> şey, şey, şey, şey, şey. Yok biz o zaman biz şöyle soralım. Biz deriz ki bu her tağut kafir midir diyen arkadaş şu tağutu bize belirsin yani neyi kast ediyor yani? Çünkü bu sorunun altında daha başka bir şeyler eee e, çıkabilir. Dolayısıyla kendisi ilk önce bize söylesin. Tavutu <gülüyor> derken neyi kastediyor? Biz ona göre cevap verelim inşallah. Altta soru. Talebe kardeşimiz daha önceki sorduğun soruda her tavut kafir midir diye demiştiniz. Acaba bu soruyla hangi, neyi kastediyorsunuz? Yani? Biraz daha soruyu açabilirseniz sonra diğer soruları geçeceğim. Hah, gel işte bir saat. Azgınlık yapan demek. Azgınlık yapan tağut. Yani e, yine soru net değildir. Her Çünkü her azgın, her azgın kafir değildir. Tağut değil. Her, her azgın e, kafir değildir. Tağut demek bir şeyi hadd-i hududu aşan demektir. Örneğin bir kişi namaz kılmıyorsa haddını hududunu aşmış sayılır değil mi? oruç tutmuyorsa bu konuda yani sırrını olur. Adam sırrını açmış olur. Azmış olur. bu meselede azgınlık yapmış olur. Dolayısıyla onu küfre götürecek bir hadise ise o azgınlık küfre götürecek büyük küfre yani اعتقadi küfre götürecek bir kişi ise kafirdir. Eğer etikadi küfre götürecek bir şey ise o zaman kafir olmaz, fasık olur. Yani bu şekilde kısa bir şekilde özet, özetlenebilir değil mi? Eğer azgınlığı etikadi küfre götürüyorsa küfürdür. Azgınlığı etikadi küfre götürmüyorsa o zaman ameli küfürdür, etikadi küfür değildir. Dolayısıyla ameli küfür ile etikadi küfür arasında şey yapmak lazım, ayırt etmek lazım. Yani karıştırmamak lazım. Bazı insanlar ve özellikle gençler ve gençler içerisinde de ee, Kur'an ve sünnetten ashabın anlayışına uygun tabi Kur'an ve sünnetten e, nasibini tam hakkıyla almayan bazı şahıslar maalesef işşedid bu küfür kelimesini herkese rahat bir şekilde söyleyebiliyorlar. Biz ehli sünnet vel cemaat selefin anlayışına ashabın anlayışına uygun bağlı olan kişiler olarak yetikadi küfür ile ameli küfür arasını ayırt ediyoruz. Dolayısıyla kişinin yapmış olduğu günah veyahutta sizin azgınlık dediğiniz etikadi küfre girdiriyorsa büyük küfürdür, etikadi küfürdür, ameli küfre girdiriyorsa o zaman ameli küfürdür. Oğlum açıkladı kendisi. Mesela gaybı bildiğini iddia eden, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen herkes tağut, kafir mi yani? Yani Allah'ın indirdiğiyle hiç hükmetmeyen mi? ayrı bir sorudur. Ha, yok bu soru yani iddia aştı. eden ayrı bir sorudur. Öyle değil mi? Evet gaybi iddia eden bir kişi evet. gaybi iddia eden bir kişi hakikaten gaybi iddia ediyorsa ben gaybi biliyorum. Örneğin sihirbazlar gibi. <gülüyor> Tam mı? Evet. Veya kahinler gibi. Veya hutta işte yani cinlerle uğraşan veya hutta cinler cinler cinlerden alışveriş yapan kişiler. Böyle bir kişi gaybi iddia ediyorsa ve hakikaten gaybi iddia diye e, tahkik yapıldıysa o zaman bu kişi ne yapılır? Bu kişiye nasihat edilir. Ve e, gayb Allah'a mahsus olduğunu diye söylerler ve hücceti delillerle ikamet ederler o kişiye. Ve bu hücceti ikamet edecek olan kişiler de e, Kur'an ve sünnete uygun bir şekilde, ashabın anlayışına uygun bir şekilde Kur'an ve sünnetten deliller sunacaklar. Çünkü bunlar hücceti oluşturacaklar. Ve bu kişiler ashabın anlayışına uygun Kur'an ve sünnetten delili e, hücceti ikame ettikten sonra yine adam gaybi iddiasında ısrarlı ise o zaman bu kişi şer'i hakime havale edilir. Şer'i kadıya havale edilir ve o şer'i kadı o kişinin <gülüyor> küfrünü ilan eder. Şer'i bir devlette ise o öldürülür. Yani kafası kesilir şer'i bir devlet değilse ve şer'i bir kadı yoksa o zaman orada bulunan ulema ulema cumhuru veyahut da ulema birliği veyahutta eğer büyük alimler yoksa ilim talebeleri tamam mı? Ne yaparlar? Kendi aralarında ittifak ederler hüccete oluştuktan sonra ve bu kişinin küfrünü ilan ederler ve o kişinin o toplumda büyük bir tehlike oluşturduğunu ilan, hmm. ilan ederler ve özellikle hmm. gençleri ondan sakındırırlar. Ey bu adamın yanına gitmeyin. Bu adam şöyle tehlikelidir ve bu şekilde o kişi devamlı ne yapar? Ne yapılır? Yani herkes bu kafirdir. Herkes tekfir edemez yani. yani. Herkes tekfir edemez. Tekfir et. Allah Celle, Celle kafir görmediği bir kişi hiç kimse onu tekfir etmesi hakkı değildir. Tekfir, tekfir meselesi çok tehlikeli bir meseledir. Yok adam bir, hemen bir şey yapıyor işte filan kafirdir filan kafirdir bu bir. İkincisi Allah'ın hükmüyle hükmetmek meselesi her ne kadar benim politika e, konusuna girmek benim metodum değildir. E, ben ashabın anlayışına uygun Kur'an ve sünnete bağlı olan bir kişiyim. Devletin e, e, işlerine Kesinlikle girmek istemeyen ve karışmayan bir kişiyim. Ben bir ilim talebesiyim, davetçiyim. Gücüm nispetinde bildiğim kadarıyla yaşayarak bildiğimi ve yaşadığımı gücüm nispetinde ihtiyacı olan Müslüman kardeşlerime aktarmak istiyorum. Ee, devletin işlerine veya politikaya girmek istemiyorum. Allah rızası için politikayla ilgili kimse bana soru sormazsın politikayla ilgili sormak isteyen kişi varsa politikayla uğraşan insanlara sorsunlar. Ondan sonra ben halife değilim ki, ben allahme bir kişi değilim ki, ben alim bir kişi değilim ki, yani veyahut her şeyi çözecek bir adam bir kişi değilim ki, veyahut o toplumda o devletin muteber olan bir kişi de değilim. Yani benim sözüm ne bir şeyi çözer ne de bir şeyi bağlar. Dolayısıyla ben devamlı bir şey yapabileceğim ve anlatabileceğim bir şey yapmak istiyorum. Yani yapabileceğim şeylerle uğraşmak istiyorum. Yapamayacağım şeylerle uğraşmak benim metodum değildir ve bu tür şeylerden çok uzak durmak istiyorum Allah için. Allah rızası için <gülüyor> yapabileceğimiz yaşayabileceğimiz şeyleri soralım. Ama bir bilgi olarak yani bir bilgi babından bir bilgi babından bilgi verebiliriz. Ama isim vermeksizin genel bir şekilde söyleyebiliriz. Yok Hasan Hüseyin kafir midir değil midir? Ve bu Allah'ın hükmüyle hükmetmek meselesi sadece devletleri idare eden kişiye ait değildir. Her kişi, her kişi kelime-i getirdikten sonra kendi nefsinde bile Allah'ın hükmüyle hükmetmiyorsa o zaman o kişinin söylemiş olduğu o kelime onun üzerinde düşebilir. Yani Allah'ın hükmüyle hükmetmek sadece Cumhurbaşkanına, Başbakanına veyahut da belediye reisine veyahut da milletvekiline veyahut da muhtara ait değil ki veyahut da patrona veyahut da Mescid İmamına ait değil ki. Bu her Müslümana aittir. Allah'ın hükmüyle hükmetmek her Müslümana ait. Örneğin bir Müslüman kızını ve karısını Allah ve Resulünün Emir ve yasaklarına göre, tamam mı, tesettüre birindirmiyorsa Allah'ın hükmüyle hükmetmiyor. Bir kişi mesela, nedir yaptığı, yapmış olduğu kurban mesela veyahut da ibadet, Allah'ın söylemediği bir şey ise Allah'ın hükmüyle hükmetmemiş oluyor. Mesela adam sigara içiyorsa Allah'ın hükmüyle hükmetmemiş oluyor. İçki içiyorsa, alkollü içki Allah'ın hükmüyle hükmetmemiş oluyor yalan atıyorsa Allah'ın hükmüyle hükmetmemiş oluyor. Niçin biz Allah'ın hükmüyle hükmetmek sadece cumhurbaşkan veyahut da devletlere e, bağlıyoruz? Her Müslüman Allah'ın hükmüyle hükmetmekle mükelleftir. Her kelime-i söylen bir kişi Allah'ın hükmüyle hükmetmekle mükelleftir. Ey onun üzerinde vaciptir. Küçükte olsun, büyükte olsun. Küçükte olsun, büyükte olsun. İster cumhurbaşkanı olsun, ister başbakan olsun, ister milletvekili olsun, ister kadı olsun. İster muhtar olsun, ister öğretmen olsun, ister patron olsun, ister işçi olsun, ister karı koca olsun, ister evlenmediyse ferd olsun. Fer akıl baliğ olduktan sonra ey buluğ çağına girdikten sonra Allah'ın kendi nefsinde Allah'ın hükmüyle hükmetmekle mükelleftir. Onun için biz bunu genel olarak almamız gerekiyor. Sadece bunu işte devlet hakimlerine bunun yansıtmayalım. Sadece onlar Allah'ın hükmüyle hükmet etmekle mukellef değil. Yani bütün Müslümanlar ferd olsun, toplum olsun, devlet olsun Allah'ın hükmüyle hükmetmekle mükelleftir. Allah'ın hükmüyle hükmeden mükafatını alır. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen cezasını alır. O kadar. Ve bu şekilde yani yuvarlak bir cevapla cevaplandırmış oluyoruz. O da istedi, istedi, istediğim buydu diyor. Allahu Allah ee, Şu Bir soru daha var. <gülüyor> Dinde cehalet mazeret midir? Cehaletin mazeret olduğu konular nelerdir? dinde cehalet, mazeret midir? Şimdi cehalet yani bu cehalet meselesi yerinde olabilir, yerinde olmayabilir. Yani bazen yerinde kullanılabilir. Bazen yerinde kullanılmıyor. Örneğin bir adam bir adam dağlarda yaşıyor. Yani göçebentler mi diyorlar? Mesela Türk, Arapça'da eee BEDU deniliyorlar. BEDU çoğuldur. Tekili nedir? Bedevi. bedevi Tamam mı? Adam devamlı çadırlar altında hep dağlarda yaşıyor. Adamın yanında ne alim var, ne de ilim talebesi var, ne de kimse var. Hayatı boyunca hep dağlarda yaşıyor. Yani göçebe bir kişiyi, hayvancılık yapıyor veya hatta da efendim daha bir şeyler yapıyor. Böyle tarlacılık, marlacılık yani bu tür şeylerle uğraşıyor ve yanında hiç alim yoktur. <gülüyor> ve kültürü nispetinde, bilgisi nispetinde, inancı inancına göre Allah'a kulluk yapıyor. Tamam mı? Dolayısıyla Allah'a kulluk yaparken mutlaka Allah'ın emri ve yasaklarına kulluk yapması gerekiyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla burada eğer okul yazarlığı varsa diniyle ilgili kendisini ilgilendiren meseleleri okuyarak öğrenmesi gerekiyor. Eğer okul yazarlığı yoksa ister Türkçe ister hangi dille olsun artık hangi dile bağlı olursa olsun kendi dilinde mesela okul yazarlığı yoksa veyahut da Arapçada okul yazarlığı yoksa o zaman ikinci, ikinci merhaleye atlanılır mesela. Yani çünkü Allah Celle Celaluhu insanları iki kısım yaratmıştır. Bilenler ve bilmeyenler. Bilenler de kendi aralarında derece derecedir. Bilmeyenler de kendi aralarında tabaka tabakadır yani. Ha O zaman bu kişi, bu bilmeyenler ve ok okumasını bilmeyen kişilerden ise o zaman ikinci merhale nedir? <gülüyor> Soru sormaya geliyor. فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ O zaman eğer bilmiyorsanız o zaman ehline sorunuz ey zikir ehlinə zikir ehli kimdir ey Kur'an ve sünnet ehli yani alimler tabii ki bu mesele bu feselü ehle zikri in kuntum la ta'lamun şamildir örneğin bir adam bir şahıs mesela bilgisayarda cahildir bilgisayar sisteminde mesela bir meselede bir programda cahil ise bilmiyorsa o meselede cahildir değil o zaman kime soracak bilgi o meselede mutahassıs olan kişiye soracak bilgisayar mühendisine veyahut da o programı bilen kişiye ona çünkü o onun ehlidir duvarcıya duvarcıya duvarcıya soracaksın ee, efendim inşaat mühendisine inşaat mühendisine ve bu şekilde bu ayet bu ayet bütün tahassüsleri bütün tahassüslara şamildir ve özellikle din konusunda ha o zaman okumasını bilmiyorsa o zaman soracak soracak kimse de bulamıyorsa isabet ettiyse, ibadet, kullukta isabet ettiyse ecrini alır, isabet etmediyse cehlinden dolayı o zaman Allah'a kalmış olur Allah Celle Celaluhu bu kişi imtihan eder öbür dünyada <gülüyor> hakikaten dininde samimse ve Allah Celle Celaluhu biliyor ki bu kişi imtihanı kazanacak mı kazanmayacak mı biliyor yani Allah'ın ilminde bellidir ama Allah Celle Celaluhu hücceti oluşturmak için ne yapıyor? hem kendisine hem başkalarına karşı öbür dünyada ne yapıyor? imtihan ediyor eğer akil balık olduysa. Allah ve Alem. Bir soru daha. <gülüyor> kadın kocasına sevgi vermiyorsa, hep sık sık başka odada yatıyorsa, erkeğe karşı sevgi vermiyorsa, boşasa olur mu? <gülüyor> Şimdi karı koca ne için evleniyorlar? Yani bir erkek ile bir kadın birbirlerini tanımadıkları halde kendisi bir nesepten, diğeri de bir nesepten veya da kendisi bir köyden, diğeri ayrı bir köyden veyahutta ayrı bir devletten o bir devletten bu bir, en mühem yani bu bu iki cins, kadın ile erkek veya da oğlan ile kız birbirlerini beğendikten sonra, ey sevdikten sonra demek ki birbirlerini beğenmişler sevmişler birbirlerini ve e, birbirleriyle ne yapmışlar? Yani birbirlerine kavuşmuşlar. Evet, evet. Ve birbirlerine kavuşmaları birbirlerini sevdikleri sevmelerinden veyahut da sevdikleri içindir. Madem ki bunlar bir ara sevmişler birbirlerini ondan sonra birbirlerini sevmemeye başladılar. Bakacaklar bu halal kimdendir? Yani neden kadın ayrı bir odada, neden erkek ayrı bir odada o da ayrı bir yatakta yani bunların sebeplerini araştırmak lazım. Acaba bu sebep erkekten midir yoksa kadından mıdır? Yani belki bu hata kadından olabilir. Aynı zamanda kadından erkekten de olabilir. Belki bu erkeğin yapmış olduğu bir suç var ve o suç kadının yanında suç olarak etibar edildiği için o an için kadın ondan küsmüştür. Ha o zaman bu ihtilafı bilmek lazım. Kadın karı ile koca arasındaki ihtilafları çok yakın yakın yakından bilmek lazım eğer hiç kimseyi aralarına sokmuyorlarsa bu meselede, bu ihtilafta o zaman kendileri bu ihtilafı halletmeleri gerekti, tedavi etmeleri gerekti. yani her şeyin tedavisi var yani Kur'an ve sünnet İslam ümmetinin reçetesi sayılır yani nasıl bir insan hasta olduğu zaman doktora gider ve o doktor ona reçete yapar ve o hasta o reçeteye bağlı kalır aynı şekilde İslam ve İslam dediğimiz zaman yani Kur'an ve sünnet İslam ümmetinin nedir? ilacıdır reçetesidir. Dolayısıyla bu karı koca arasındaki olan ihtilafı Kur'an ve sünnet çerçevesi içerisinde ne yapmak lazım? Gidermek lazım. Eğer erkek haksızsa o zaman kadını boşaması ona kadına zulmetmiş olur. Eğer kadın haksızsa tamam mı? O zaman ona nasihat etmeden ona hatasını beyan etmeden suçunu beyan etmeden güzel bir şekilde şefkatli, merhametli güzel bir uslupla ve özellikle hele bu kişi mesela bu erkek davetçi ise veyahut da Kur'an ve sünnetten nasibini almışsa yani İslam'dan İslam'dan nasibini almışsa o zaman hanımına davetçilik yapsın. Yani hanımına davetçilik yapsın. Madem ki davetçidir yani ilk önce kendi aşiretine Anlatsın. Onun için Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk vazifeyi verdiği zaman biliyorsunuz. وَاَنْدِ الْاَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ dedi. Yani ilk önce sana en yakın olan akrabayı uyar. O zaman bu hanım kocaya isyan ediyorsa ona nasihat etsin. Onu İslam'a davet etsin. Güzel bir uslupla güzel bir ahlakla ona karşı bu şey yani ahlaklı bir şekilde davransın ona zulmetmezsin ee, İslami yönden Kur'an ve Sünnet çeçevesi içerisinden bu hataları bu şeyleri ihtilafları tedavi etmeye çalışsın eğer hakikaten tedavi edilecek bir yolu yoksa o zaman e, hüccet oluştuktan sonra kadın üzerinden yani ona anlattığı nasihat etti bir iki üç dört bakıyor ki hakikaten bu yola gelmiyor o zaman en doğrusu boşamak lazım Allah'a ee, Türbelere kurban kesen, yüzü, suyu, hürmetine dilekte bulunan veya direkt Gavs'ın zatına yönelip istihase rabıtada bulunan kişiler şirk koşmuş mudur? Bu Şerani, da, da, da, yani da birçok soru bu da. Eee soru içerisinde soru. Evet. Mesela birincisi nedir? Türbelere kurban kesen. He, kurbala, türbelere kurban kesmek. Şimdi direkt türbe derken yani veli veli olarak sanılan veya hatta veli olabilir veya ne nebi olabilir veya hatta melek olabilir. Neyse, evet. tamam mı? Eğer direkt veliye diyerek veliye kesiyorsa, bu kurban senin içindir diyorsa veya hatta eee Ali mesela yani Allah Celle Celalından sonra İslam ümmetine en yakın kişi kimdir? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellemdir. Ali Satt kurban kesmek doğru değildir tabii. Çünkü kurban kesmek kulluktur. Kulluk Allah'tan başkasına sarf edilmesi şirktir. Yani Allah Resulü aleyhissalem hiçbir zaman Ali Allah Resulü aleyhissalem veya hiçbir resule hiçbir resule kulluk yapmak caiz değildi. Resul'e resul'e itaat Allah'a itaattır. Allah yani bir resul Allah'a itaat ettiği müddetçe ona itaat edilir. Aynı şekilde ee, baba Allah'a itaat ettiği müddetçe ona itaat edilir. Anne Allah'a itaat ettiği müddetçe ona itaat edilir. İtaat etmediği zaman ona itaat yoktur. İster baba olsun, ister anne olsun, ister Resul olsun, ister kim olursa olsun. Tamam mı? Dolayısıyla burada e, kabirde yatan bir kişi, ister veli olsun, ister Resul olsun, ister Nebi olsun. O kişiye direk kurban kesmek caiz değildir. Ama bazı insanlar o kurbanı o kişiye değil de diyor ki ben Mesela ben şöyle şöyle olsa filan zatın yanında kurban kesip millete dağıtacağım. <gülüyor> yani filan kişiye kurban kesmek ayrıdır. Filan kişinin mezarı yanında kurban kesip insanlara Allah rızası için insanlara dağıtmak ayrıdır. Kişinin niyetine bağlı. İnnemel a'malü bin niyet. Tamam mı? Yani şüphesiz ameller niyetlere göredir. O kişinin niyeti nedir? O kişinin niyeti orada yatan zata kurban kesmek bu şirktir Allah korusun. Ve bu büyük şirktir. İnsan, kişiyi dinden çıkarır. Ama yok o kişiye kurban kesmek değil de Allah rızası için onun mezarı yanında kurban kesip başkalarına dağıtmak. Çünkü cahil olduğu için ve bidatçı bir toplumda yaşadığı için yani orada kurban keserse Allah ondan kabul edeceğini sanıyor. Evet. O zaman bu bidata girmiş olur. Ve bu bidat onu büyük şirke götürmüyor. Küçük şirke götürüyor. Küçük şirke götürüyor. Evet. Ve bu yapmış olduğu amel de Allah katında makbul değildir. Ey Boşu boşuna o kurbanın parasını zarar etmiş oluyor. Evet. Bu bir. İkinci soru neydi? İkinci soru yüzü suyu hürmetine dilekte bulunan. He, yani mesela diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın yüzü suyu hürmetine ya Rabbi bana şunu ver. Ey, Eyüp Sultan Hazretleri. Veya da Eyüp Sultan Hazretleri şunlar bunlar. Hazreti. Hazreti. Biliyorsunuz bu vesile deniliyor. İslam, İslam'da buna vesile denilir. Tevessül denilir. Buradaki tevessül, bir, bir da'at tevessülü var, bir de şer'i tevessül var. Şer'i tevessül, Allah Celle Celaluhu'nun isim ve sıfatlarla tevessül etmektir. Allah Celle Celaluhu'nun isim ve sıfatları dışındaki şeylerle tevessül yapmak ibadet babından caiz değildir. Tamam mı? Eğer bu tevessül deminki anlattığımız birinci sorunun cevabında bu tevessül kişiyi küfre götürecekse küfürdür. Şirke götürecekse büyük şirktir. Ama eğer küfre ve büyük şirke vesile olmuyorsa o zaman bu tevessül bidaattır ve her bidaat delalettir biliyorsunuz Teâlâ seslendiği kullu bidaatin dalale ve kullu dalaletin ve kulle dalaletin finnar Ey her bidaat delalettir ve her delalet sapıklıktır. Ey Ay haktan ayrılmak Allah'u alim. Fakat tevessülde salih amellerden vesile şey denilir mi? Dinlenir ha, kişi salih amelleriyle e, tevessül edebilir. Biliyorsunuz e, Sahih-i buhari'de geçer. Yani üç kişi üç kişi e, şeye çıkarken derken e, orada bir muaraya girdiler hadis uzundu biz çok kısa keseceğiz maksat mesele anlaşılması için veyahut da soruya cevap vermek için burada kardeşimiz bu soruyu sordu ee, bu üç kişi muhara girdikten sonra Allah Celle Celaluhu'nun emriyle oradan dağın üstünden bir kaya e, düşerek tam muhara'nın kapısını kapatıyor ve orada her üçü de diyor ki artık buradan Allah'tan başka kimse çıkaramaz düşünün taşının. Herkes Allah katında en hayırlı yapmış olduğu amel neyse o hayırlı amel ve tasarih amel evet. Allah'a yaklaşalım. Ey Allah'a tevessül edelim. İşte bu bir kişi e, annesi bir kişinin mesela bir annesi babası vardı. Çok yaşlıydılar idiler. Elhamdülillah. Çok yaşlı idiler. Ve e, onlara çok hizmet ediyordu. Annesini babasını çok seviyordu. Onlara karşı saygısı değeri çok yüksekti. Ve e, süt istediler onlara süt almaya gitti e, gidip sütü alıp gelinceye kadar baktı ki yatmışlar onları rahatsız etmek istemedi ve ayak üzerinde durarak oturarak da değil ayak üzerinde durarak süt elinde onlar kendiliğinden ta uyanıncaya kadar bu şekilde bekledi ve onlar uyanınca suyu onla, sütü onlara takdim etti İkincisi, e, ikincisi amcasının bir kızı vardı İşte o an için kıtlık olmuştu ve e, kıtlıktan önce kızı istiyordu, kız ona ona varmak istemiyor, yani o, onunla evlenmek istemiyor. Derken bu kutluk olunca bu amcası oğlu çok aşırı bir şekilde seviyordu. Bu kutluktan iste, e, fırsatı şey yaparak kolay aradı ki geldi dedi ki bak sen görüyorsun açlık kutluk oldu ve yiyeceğimiz hiçbir şey kalmadı. Allah rızası için senin yanında var. İşte bize bir şeyler verdi bir e, yiyecek verdi yiyelim. Dedik ki bir şartla sana veririm, eğer kendini bana teslim edersen sana vereceğim. Allah'tan kork, hakkın olmayan bir mührü açma gibisi yani onu nasihat etmeye başladı. Tabii ki o aşırı derecede sevdiği için, aşık olduğu için yani söylediği sözler, nasihatler şu kulaktan giriyor, bu öbür kulaktan çıkıyor. Diyor ki ne söylesen, ne anlasan anlat yani mutlaka yani benim şartım budur. Yani sen hakikaten yiyeceğe sahip olmak istiyorsan kendini bana teslim edeceksin. Neticede kadın ne yapıyor? Kız yani mecbur kalıyor. Ee, açlıktan ölecekler. Ve orada e, zaruretten dolayı kadın kız kendini amcası oğluna teslim ediyor. <gülüyor> Ve işte orada tam yani aynen karı koca arasında olacağım. olan ilişkiler olduğu gibi izliyoruz. tam onunla cima yapacağı kadın diyor ki böyle ona hatırlatıyordur ki Allah'tan kork hakkın olmayan mührü açma diye Allah hatırlatıyor o an için Allah korkusuna kalbine düşüyor ve o en şehvetli anında hemen kadını bırakıyor diyor ki git Allah rızası için git. İşte ne istiyorsan da al git ve bu şekilde onu bırakıyor. Üçüncüsü bir kişi bir kişi bir kişinin yanında çalışmıştı ve tabii çalıştıktan sonra ayrıldı. Onun yanında yevmiyesi kaldı. O yevmiyeyi almadı. Almadan gitti ve bu adam Adil adam yani o patron artık ne olursa olsun yani yanında hak o işçinin hakkı kalan kişi Onun hakkını yevmiyesini ayrı bir kenara koydu Ve onunla o yevmiye ile artık o ücretine ise onunla bazı hayvanlar alıyor Ve o hayvanlar yani tabi doğurmaya başladılar ve bu şekilde çoğaldılar çoğaldılar bir sürü koyun, erkek, deve, şu bu falan oluştu. Onlara ayrı bir akır yaptı. Ve onları bu şekilde hep çoğalmaya başladı. Bir gün bu adam aklına geldi. Ya benim bir yerde işte böyle bir alacağım vardı. Ben gideyim de şu adamdan bir isteyeyim. Adam gidiyor. O adamın yanına ya diyor. Ey filan diyor. Sen hatırlıyorsun biliyorsun. Senin yanında işte çalıştım. Senin yanında hakkım kaldı. Onu istemeye geldim. Hoş geldin. Safa geldin diyor. Bu senin hakkındır. E hadi verecek misin? Tabi vereceğim nasıl? Bu senin hakkın olan bir şey ben alayım. Şu gördüğün ahırı görmüyorsun. Evet diyor görüyorum. İşte onun içinde olan bütün hayvanlar hepsi senin hakkındır. <gülüyor> diyor ki ey filan diyor bana alay etme diyor. Yani ben işte senin yanında çok ufak bir ücretim vardı diyor. <gülüyor> Sen bana şunları bunları söyle. Ben sana alay etmiyorum. Sen, senin benim yanımda kalmış olan hakkını ben ayrı bir şekilde çalıştırdım. Ve işte o senin hakkından işte bu hayvanlar oldu ve bu senin hakkındır. Adam gidiyor ahıra, oradaki bütün hayvanları alıyor, götürüyor. Ve hiçbir şey buna, hiçbir şey vermeden bütün sürüyü alıp götürüyor. İşte bu üç kişi o muarada, herkes bu duayla dua yapıyor. Bir kişi işte böyle deyince, mesela amcası kızından dolayı değil, kaya biraz açılıyor, ikincisi biraz daha açılıyor, üçüncüsü tamamen açılıyor, bu şekilde çıkılıyor. Ve bu şekilde kişi Allah katında en hayırlı salih ameli neyse o salih amel ile Allah'a tevessül edebilir. Allahu aleyhi. Şurada bir soru soru daha var. hocam dünya, bize evet. bir şey aktasın ki onlar da evet. aktarın. Dünya işlerinde şaşırdığınızda kabir ehlinden istihanede bulunun hadisi sahih mi? Sahihse Kur'an ve sünnete ters değil mi? Bir daha söyle. Dünya işlerinde şaşırdığınızda kabir ehlinden istihanede bulunun. Hadisi sahih mi? Hı. Sahih değil mi? Evet. İstiğane ve istiğate biliyorsunuz. Din konusunda istiğate Allah'tan başkasına yapılmaz. Ne Resul'den istiğate yapılır. Yani ölmüş bir Resul'den. <gülüyor> Buradaki istiğate ve istiğane eğer insanlardan istenecek bir istiğate ve bir istiğane ise diri olan insanlardan yapılacak bir şeyse olur. Örneğin bir şahıs denize düştü yüzmesini bilmiyor boğulmak bo, yani boğulmak üzere ve orada diyor ki imdat sahilde bir kişiyi görüyor imdat beni kurtar. Bu isyane ve istigat istigat edir ve bu o sahil <gülüyor> üzerinde bulunan kişinin gücünde ve kudretinde olduğu için o istigateyi ve isyaneyi hey o yardımı istemesinde bir bahis yoktur caizdir ve o kişi onu kurtardığı zaman Allah'ın izniyle yani eğer Müslümansa müminse Allah katında mükafatını alır. Ama eğer bir kişi ölü ise veyahut da hazır değilse kişi ölmüştür ve diyor ki mesela özellikle onun şeyhi ise veyahut da nebi ise mesela Allah Resulü Aleyhisselam. Mesela Ey Allah Resulü beni kurtar. Meded ya Resulallah meded. Meded demek ey imdat demektir. Evet. Ve ben bunu Allah rızası için e, mesela Türkiye'de çok meşhur olan hocalardan bir hocanın kasetinde dinledim burada Suriye Arabistan'da e, dini dini bir heyet dini bir heyet bana dedi ki şu kaseti inceler misin biz bu kaset Türkçe kasetidir bu kaset eğer hakikaten e, yani faydalıysa, tehlikeli şerefi yönden tehlikeli bir şey yönünü yoksa biz bunu çoğaltıp Müslümanlara, Türklere dağıtacağız. Dedim ki tamam olur, aldım. Ben de bu kaseti dinledim. Bu kaseti dinledikten sonra tabii tam açıp dinlerken bak anladım ki bu kaset bir kandil gecesinde hazırlanmış. Çünkü o şekilde konuşuyorum işte bir aynı o kandil gecesinde yani vaiz yapıyor Müslümanlara. <gülüyor> Ve burada vaiz esnasında yani bu şahıs Türkiye'nin en meşhur vaizlerinden. En meşhur vaizlerinden. Ve bu vaiz, bu vaizi de Allah için seviyorum. Ve ben inanıyorum ki bu vaiz bu sözleri sarf ederken inanıyorum ki bu kişi o konuda cahildir. Ve ben Allah'tan dileyim o kişiyi tabi o adam vefat etti gitti Allah'tan dileyim o kişiyi affetmesidir. Çünkü ben inanıyorum ki o kişi vaizlerinde muhlis idi gördüğüm kadarıyla çok muhlis bir insan idi. Niyeti çok halisaneydi ben o şekilde inanıyorum ve Allah için seviyorum ve hatalarından dolayı da Allah'a onun için istiğfar ediyorum ve dilerim ki Allah onu affetsin. Şu adam yani bu hoca bu vaiz şahıs o vaizinde kasette şöyle söylüyor tabi onlara kızıyor beni tabi artık camide neler söylüyorlarsa ses tonları çıkıyor orada kızıyor o ses tonlarından kızıyor kızgınlığa geliyor diyor ki beni kızdırmayınız beni kızdırmayınız diyor şu Kur'an'ı başınıza vuracağım diyor sizi Muhammed'e şikayet edeceğim meded ya Resul Allah meded ya Allah yani böyle meşhur bir vaiz böyle ee, bilinçli veyahut da bilir kişi böyle kültürlü bir kişi insanla, onun va vaazların sebebiyle e, fevç fevç hidayete giren insanlar bu tür sözler ondan çıkması gerçekten çok hayret edici ve acayip bir haldir dolayısıyla bu adam mesela o an için orada şirk koşmuş oluyor çünkü Allah'a imdat etmiyor her şeyden önce, Kur'an'ı insanların başına vurmak, Allah korusun biliyorsunuz, bilerek Kur'an'ı atmak küfürdür. Kur'an'ı, yani mushafı elinde tutup böyle bilerek atmak, yere atmak böyle, tamam mı? Allah korusun bu küfürdür, bilerek yani kasden bu bir. İkincisi, diyor ki sizi Muhammed'e şikayet edeceğim, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiştir. O vefatından sonra onun hiç kimseye, hiçbir kimseye vefatında hiç kimseye faydası yoktur. Kıyamet koptıktan sonra Allah Celle Celaluhu ona şefaat izni veriyor. Ondan sonra Allah şefaat izni verdikten sonra ve Vesselam Allah'ın dilediği insanlara şefaat ediyor. Yani iman etmiş kişilere ancak günahkardırlar. Büyük günahlardan sonra küçük günahlardan dolayı insanlara şefaat ediyor. Bu da Allah Celle Celaluhu izin vermediği müddetçe O Aleyhisselatü Vesselam hiç kimseye şefaat edemez. Dolayısıyla burada yani burada imdadı tamam mı? yani imdadı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a değil de direkt Allah'a yapması gerekiyor. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiştir. E, vefatında diri olan insanlara kesinlikle faydası yoktur. Kesinlikle faydası yoktur. Çünkü onun gücünde ve kudretinde değil. E, bu tür şeyler Allah'ın gücünde ve kudretindedir. Dolayısıyla meded ya Resulullah, imdad ey Allah'ın Resulü, imdad sen bizi kurtar gibisi yani ona imdad çağırıyor. Aleyhisselatü Vesselam onu duymaz. Duysa bile farz edelim ki duyduğum. Gelip de onu kurtarmaz veya da onları kurtar. Kime imdadı yapacak Allah yapacak. Dolayısıyla bu tür şeylerde istyan ve istigfa, ibadetle ilgili Allahla alakalı olan şeylerde Allah'tan istemek lazım. İnsanlarla alakalı olan şeyler ise Allah'tan e, insanlardan istemekte bir ve is yoksa eğer o an için orada hazır evet. iselim. Evet. Ama adam diridir. Mesela diyelim ki birisi İstanbul'dadır. Evet. Sevdiği sevdiği şeyh İstanbul'dadır, velisi İstanbul'dadır, kendisi Ankara'dadır. O an için bir çıkmazlıkla karşı karşıya geliyor ve diyor ki imdat ey şeyhim beni kurtar. Şeyhi onu duymaz ki. Şeyhi İstanbul'da kendisi Ankara'da veyahut da şeyhi camide kendisi mahallede veyahut da çarşıda imdat ey şeyhim beni kurtar. Mesela diyor ki medaddiya Şeyh Abdul Kadir el-Geylani medet şahe şah, şah Nakşibendi şah. şeyhi mesela sen beni Kurtar ve sen beni Kurtar. Tabii bütün bunlar büyük şirktir Allah korusun. Ve bu adam hakikaten cahil ise, bedevi bir kişi ise dağlarda yaşıyorsa bu adam mazurdur. Ama eğer adam Müslümanlar arasında yaşıyorsa, ondan sonra okumasını biliyorsa, okumuyorsa ve Yahutta ee, soru, soru sorulacak insanlar varsa bu <gülüyor> konuda sormak istemiyorsa, yüz çeviriyorsa tabii ki bu onun için bu cehalet mazeret değildir. Ve yine Allah Celle Celaluhu onu imtihan eder. Ee, imtihandan sonra tabii ki e, kazanır mı kazanmaz mı o Allah'a bağlı olan bir şeydir. Hocam bu konuda e, akayet kitaplarında alimler şu şekilde bölmüş. Allah'ın dışındaki kişilerden yarın yardım dinlemek 3 şarta bağlıdır diyor. Birisi yardım isteyeceğin kişi hazırda olması gerekiyor. İkincisi ona güç yetmesi gerekiyor. E bir şey. Işte. de ölü olmaması lazım yani. Yok hazır bile diri olabilir. Diri hayır diri olabilir, baş... ölü olabilir. Yani eğer diri ise de verdiğimiz misal gibi kendisi İstanbul'da bu kişi Ankara'da ha, yanında dahi olsa ha. eğer gücü yetmezse bunu yapmasını. Yok biz de söyledik. Mesela adam denizde boğuluyor. Sahilde bir kişi var. İmdat gel beni kurtar mesela. Evet ve o adam hakikaten yani adam kurtarabiliyor o zaman o kişi o boğulacak olan kişi orada onu kurtaracak olan kişiden imdat esmesi yani yardım dilemesi bir sakıncası yoktur ve hatta adam mesela arabada gidiyor teker patladı başka birisine diyor ki Allah için gel bana yardım et yani bunda bir sakınca yoktur yani insanın gücünde yapabilecek istemekte bir veis yoktur ancak dinle ilgili ibadetle ilgili Allah'tan istenilmesi gereken olan şeyleri insanlardan istemek Allah korusun şirktir. Allahu <gülüyor> alem. Hatta veya insanlar mı istجابu لكم? Yani doğrudur. Hatta onlar işte sevile onlara icabet etmezler. Evet. Ashabın anlayışına uymak zorunlu bir şey midir? Ehli sünnet bu konuda ne diyor? Evet. Ashabın anlayışını her şahıs kabul etmeyebilir veya da kabul etmeyenler de var. Örneğin, hariciler, mutezililer ondan sonra Kaderici, kaderiyeciler ondan sonra cebriyeciler ondan sonra rafıziler yani rafıziler derken şu anda kendilerini şii olarak nitelendiren ve yut isimlendiren insanlar bunlar rafızidir ama onlar kendilerine şii ismi veriyor o ayrı bir mesele tıpkı hristiyanların mesihi dedikleri gibi yani onlar mesihi olsaydı mesihe uyarlardı şu anda bunlar eğer hakikaten şii şii demek taraftar demektir eğer Ali'nin taraftarları olmuş olsalardı, Ehl-i Beyt'in taraftarları olmuş olsalardı, Ehl-i Beyt'e uyacaklardı, Ashab'a uyacaklardı. <gülüyor> ee, neyin soru? Ashab'ın anlayışını... Zorunlu... Mesela Rafıziler, raf, Rafız'i şiiler, mesela. mesela Ashab'ın anlayışını görmüyorlar. Sofilerin, Ehl-i Tarikat'ın birçoğu Ashab'ın anlayışını e, görmüyorlar. Hariciler Ashab'ın anlayışını görmüyorlar. Mütteziler ashabın anlayışını görmüyorlar. Bahailer ashabın anlayışını görmüyorlar. Kadiyeniler ashabın anlayışını görmüyorlar. Cebriyeciler yine o şekilde. Kaderi, kaderiyeciler yine o şekilde. Ve bu gibi fırkalar çoktur tabi. Ashabın anlayışı daha doğrusu şarttır. Ve bu konuyla ilgili Nisa suresinin 115. ayetinde mesela bakıldığı zaman gayet açık bir şekilde e, belli olur. Ha, e, e, Nisa Umayyus. Suresi'nin 115. Umayyus. ayeti. Evet. Diyor ki Allah Celle Celaluhu ve men yushakikir rasule min ba'di me tebeyene lehu huda ve yettebi gayra sebil gayra sebil el-mu'min tamam mı? Buradaki gayra sebil el-mu'minin kimdi? Yani kimi kastediyor ayet burada ve da Allah Celle kimi kastediyor? Sebil el-mu'min ey ashabın sebilini. Ve İbn Mes'ud radıyallahu anh diyor ki Allah onlar razı olsun diyor ki bir gün Ali Satt ve Selam Meclisindeyken diyor <gülüyor> Allah Reses Tuas Selam diyor bize şöyle bir çizgi çizdi ve dedi ki bize iş Siratullah bu Allah'ın dosdoğru doğru yolu dost doğru yoldur böyle dost doğru bir çizgi çizdi diyor ondan sonra diyor bu dost doğru çizginin sağından ve solunda böyle kısa kısa çizgiler de çizdi subul. ve dedi ki hadihi subul. Yani işte bunlar da yollardır. Ve ala kulli sebilin minha şeytan. Ve her yolun üzerinde bir şeytan var. O şeytan o yola ne yapıyor? Çağrı yapıyor. Ve diyor ki ondan sonra hemen şu ayeti okudu. Tamam mı? Nisa suresinin 115. ayeti. Ve enne haza sirati mustaqimen fettebi'u ve la tettebi'u s-subul feteferraka bikum an وَاَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَق۪يمًا diyor ki şüphesiz ki bu benim dost doğru yolumdur. Tamam mı? وَاَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَق۪يمًا bu benim dost doğru yolumdur. Ey bu dost doğru yola tabi olunuz. Bu dost doğru yolu nedir? İslam'dır. İslam'ın delilleri nedir? Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünneti en iyi bir şekilde anlayan kimdir? Allah'ın Allah ashabıdır. Ashabtan sonra en iyi bir şekilde anlayan kimdir? Onların öğrencileri tabiindir. Tabi'inden sonra en iyi bir şekilde Kur'an ve sünneti anlayan kimdir? Tabi'nin tabi evet. tabi. e, öğrencileri olan etba-ı tabi'indir. Dolayısıyla bunlar esastır yani. Ve özellikle ihtilafların çoğaldığı bir zamanda ve özellikle bu zamanda yani özellikle bu zamanda. Yani Çünkü herkes İslam diyor ki ben Olur. Müslümanım, herkes diyor ki ben Kur'an'a ve sünnet'e bağlıyım. Belki herkes Müslüman'dır, e herkes Kur'an'a ve sünnet'e bağlıdır. Buna rağmen bu, bu ihtilaflar doğuyor. Ve işte burada ondan sonra, ondan sonra e, e, Aleyhisselatü Vesselam diyor ki فَاتَّبِعُوا اَيْ Buna tabi olun. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ اَيْسَقِنْ Şu sağda ve solda olan batıl yollara tabi olmayın. Bu batıl yollar nedir? Bu batıl yollar Kur'an'a ve sünnete ondan sonra ashabın anlayışına aykırı olan yollardır. E tamam an, mı? He. Ve <gülüyor> lattebe'u Zira diyor şu sağdaki ve soldaki batun yollara tabi olursanız o zaman diyor fetefarra bikum an sizi benim dost doğru yolumdan Allah Allah. ne yapar alıkoyar. Al Ondan sonra mesela e, yüz, e, o demin ki okuduğumuz ayet En'am suresinin <gülüyor> En'am suresinin 153. ayeti. Ondan önceki okuduğumuz sure ve meyushakkiqur <gülüyor> Rasul Nisâ suresinin 115. ayeti. Hadiste ise mesela e, Ali Sattwastu diyor ki yani geçmişte diyor Yahudiler 71 fırkaya ayrılmıştır. Hristiyanlar 72 fırkaya ayrılmıştır. Gelecekte benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Tamam mı? Hepsi cehennemdedir bir tanesi müstesna. Oradan bazıları soruyorlar. Bu bu müstesna olan nedir ey Allah'ın Resulü Ali Sattwastu selam Diyor ki aleyhissalatü vesselam bir rivayete göre yani ben ve ashabımın üzerinde olduğumuz yoldur. Diğer bir rivayete göre el cemaattir. El cemaat -Cema kimdir? Ey ashab tabi ve etmaat tabi ve bunlara tabi olan bunların çizgisine tabi olan şahıslardır. Bu bir. Diğer bir hadiste mesela aleyhissalatü vesselam yine diyor ki eğer benden sonra sizden yaşayacak olursa birçok ihtilaflar görecektir. İşte bu ihtilaflar baş gösterdiği zaman Alo. o zaman ne yapacaksınız diyor? Alo. Yapmanız gereken nedir diyor? Benim sünnetime ve benden sonra benden sonra hidayete ermiş veya da hidayatı bulmuş raşid halifelerimin sünnetine sımsıkı sarılın. Ve burada Allah Celle Celalü, Allah Teala veüsselam, Ali Sattü vesselamın Raşid halifeleri kimdir tamam, Biz yani selefi Salihinin akidesine yani. mensup olan ve Ehl-i sünnet ve Cemaat denilen insanların akidesine göre biliyorsunuz Allah'ın Hües ve Selam'den sonra en faziletli kişi Abu Bekkir sonra Umar sonra Ömen sonra Ali'dir. Ondan sonra cennetle müjdelenen 10 kişi ve ondan sonra bedir vazbesine katılan ve bu şekilde yani şeyle sıradım sırasıyla burada diyor ki if bi kubissun ve vefe Raşi değil el mehdi'den man ba'di va azd عليها bin nawajiz. Tamam. mı? Ha, o zaman burada Ali Sad ve sen bunu söylüyorsa o zaman burada ashabın anlayışı nedir? Esastır. Çünkü biz ve özellikle bu zamanlarda biz Kur'an'ı acaba Allah Resulü'sü hemen ashabından daha mı anlıyoruz ki ihtilafları giderelim? Yok. Ha, o zaman biz Kur'an'ı <gülüyor> Okuduğumuz zaman ilk önce Kur'an'da anlaşılmayan ve bilinmeyen ve tafsilatlı bir şekilde olmayan şeylere nereye bakacağız? Kur'an'ın tefsirine bakacağız. Kur'an'ın tefsiri nedir? Allah Allah'ın sünnetidir. O zaman ikinci kaynağımız Kur'an'dan sonra nedir? Sünnettir. Ve bu sünnet tabii sahih olması gereken sünnettir. Üçüncüsü nedir? Üçüncüsü ashabın anlayışıdır. Çünkü Aleyhissalat Vesselam'in Sünneti ashabtan daha anlaşılır bir şekilde biz anlamayız. Çünkü biz Sünneti ashabın anlayışına uygun alacağız ve anlayacağız. Ashabın anlayışı dışında Sünnete yaklaşmak istersen, istersek o zaman işte bu, bu Aleyhissalat Vesselam'in gelecekte verdiği gelecekte verdiği Ümmetin ayrıla düştü ümmetlerden veya otta fırkalardan olmuş olursun, olmuş oluruz. Yani ya harici oluruz, ya muhtezili oluruz, ya rafizi oluruz, ya cebriyeji veya otta kadriyeji veya otta şubu falan filan. Yani hadiste Arapçası hadiste Mesem diyor ki: "İftraqet el Yahuda ila i̇hde səbəyi, və Ncara ila i̇nteyn səbəyi, və softe softe ümmeti ila i̇lathet və səbəyi fırqa külleha fi̇nar <gülüyor> illa قالوا من هي يا رسول الله قال انا ومعلي اصحابي وفي روايه اخرى Ha o zaman burada 70 73 tane fırka var. O 73 fırkadan bir tanesi hak üzerindedir. O bir tane hak üzerinde olan bir tanesi nedir? Ali satt ve sünnete ve ashabın yoluna bağlı olan insanlardır. Kişilerdir. Ve kişi hak üzerinde olduğu müddetçe o kişi nedir? O kişi hak üzerindedir. Ha o zaman Ashabın anlayışı İslam'a en doğru bir şekilde yaklaşmak için İslah'ın ashabın anlayışını esas almak lazım. Ehli tarikat mesela birçok ibadetlerde ashabın anlayışını uygun görmedikleri için veyahut da görmedikleri için bakıyoruz ki birçok bid'atlara ne yapayım birçok bid'atlara sapmış oluyorlar. Veyahut da hariciler mesela ashabın anlayışını esas almadıkları için günah irtikap eden her kişi onların yanında kafirdir ebediyen cehennemdedir. Mütezzili fırkası diyor mesela ashabın anlayışını esas almadıkları için diyorlar ki günahı irtika eden bir kişi iki menzile arasındadır. Ne kafirdir ne mümindir, Fasıktır. Öldüğü zaman onun ölümüne bakarız. Öldüğü zaman o kişiden masiyetten töbe ederse cennettedir. Masiyetten töbe etmezse haricilerle birleşerek mesela kafir olmuş oluyor. Yani tabii ki bu ashabın anlayışına uygun mudur? Değildir tabii. Onun için ashabın anlayışı esastır. Onun için bizim çağrımız bizim çağrımız budur. Bizim çağrımız Kur'an, sünnet ve ashabın anlayışıdır. Yani selef-i salihin dediğimiz zaman biz diyoruz ki akidemiz selef-i akidesidir. Tamam mı? Veyahut ben selifiyim dediğim zaman ben selefiyim demek tıpkı ben şafiiyim ben hanefiyim ben malikiyim dediğim gibi soruyor senin mezhebin nedir diyor ki ben hanefiyim diğeri diyor ki ben şafiiyim diyor ki mesela ben e, mesela e, hanbeliyim ve bu gibi aynı şekilde bana sorduğu zaman diyor ki senin mezhebin nedir ben de diyor ki benim mezhebim selefidir. Selefi demek yani o adam ben İmam Şafii'nin mezhebine, yeni görüşüne bağlı olduğum gibi dediği gibi ben de selefiyim dediğim zaman ben de ashabın anlayışına, mezhebine bağlıyım demek istiyorum. Yani ashabın uygun gördüğü şey benim yanımda uygundur. Ashabın uygun görmediği şey benim yanımda uygun değildir. Ashabın mesela ve bu İmam Şafii'nin mezhebidir aynı zamanda. Çünkü İmam Şafii var, Ebu Hanife Rahim Allah diyorlar ki eğer sahih hadisse o mذهبim. Sahih hadis sahih olursa Ali satt ve selamın hakikaten söylediği yüzde yüz bir söz ise o söz benim görüşümdür, benim mezhebimdir, ona uyunuz. İmam Şafii de bunu söylemiş, Abu Hanife de bunu söylemiş ve Abu Hanife'nin bu sözü söylediğine dair İbn Abidin'in birinci, İbn Abidin'in haşiyesinde Birinci mücelledi yani Arapçada tabii Türkçede birinci mücelled kaç cil, bir Türk Türkiye'de tercüme edilmiş. Yani Arapçada i̇bn Abidin'in haşiyesinin birinci cildinde bu yazıyor. Bizzat İbn-i Abidin naklediyor. Diyor ki Abu Hanife bunu yapmıştır? Ve İmam Es-Serahsi <gülüyor> El-Mabsut'ta bunu izah ediyor. Ee, bunu izah ediyor. Ee, Fethül Kadir İbnül Hemam Kemal İbnül Humem Fethül Kadir kitabında buna değiniyor. Ee, İmam Muhammed, İmam Yusuf, e, ondan İmam Ezzüfer, biliyorsunuz İmam Ezzüfer bizzat İmam Ebu Hanife'nin öğrencisidir. Bütün bunlar Ebu Hanife'nin bu sözünü aktarıyorlar. O zaman o hadis sahih ise ve ashabın anlayışına uygun ise... O bizim mezhebimizdir. Tıpkı Abu Hanife'nin mezhebi olduğu gibi. Onun için Hanefi mezhebine mensup olan bir kişi sahih bir hadis gördüğü zaman ona uyarsa Abu Hanife'nin mezhebi dışına çıkmış sayılmıyor. Bilakis Abu Hanife'nin mezhebini yaşamış oluyor. Çünkü diyor, sahih hadis olursa o benim mezhebimdir. Wallahu alem. Ee, bitti Hocam, mi? Saat 12, on 17, on geçti. Yavaş yavaş. Soru bitmez çok soru verin. Hatime. Hatime bitirelim mi? Görüşelim. Haftaya görüşelim lazım. Hafta içerisinde yer. Değil mi? Yok yok. Bitirecek misin? Artık. Ne diyoruz? Artık hafta içerisinde. Allahu alem biz şeyi zamanı çok uzattık. dilerim ki hakkınıza tecavüz etmedik. Ee, Rabbim e, bizi affetsin. E, i̇sabet ettiğimiz yerlerde e, inşallah Allah bizden razı olur. Eğer hata ettiysek de nefis, nefsimizdendir. Ve ben e, ben e, şahsım açık açık kardeşlerime devamlı söylüyorum. E, ben eleştiriye açık bir kişiyim. Yani eleştirilmeyecek bir kişi değilim. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü sonra olan her kişiyi eleştiriye, eleştiriye açık olması gerekiyor. İster sahabi olsun, ister alim olsun. Ben alim değilim, bir ilim öğrencisiyim, ben ilim talebesiyim. Hatta ilim talebesi demem bile bana çok ağır gelir. Yani... Kur'an, ashabın anlayışına uygun Kur'an ve Sünnete talip bir kişiyim. Yani, eğer e, cevap cevaplarımızda hata ettiysek e, bu hatalarımızdan dolayı e, Kur'an, ashabın anlayışına uygun Kur'an ve sünnete göre eleştiriye açılım. Ancak bir mezhebe göre eleştiriyi kabul etmem. Ve kabul etmem derken yani <gülüyor> ben kimseye bir şey yapamam ancak beni bağlamaz demek istiyorum bir mezhebe göre, bir şeyhe göre, bir alime göre beni eleştirirse e, o beni bağlamaz. Beni bağlayan ashabın anlayışına uygun Kur'an ve sünnettir. Yani Kur'an, ashabın anlayışına uygun Kur'an ve sünnete göre herkes bizi eleştirebilir. Yani hata ettiyse ashabın anlayışına uygun Kur'an'dan ve sünnetten bizi uyarabilirsiniz. Uyarınızdan dolayı e, e, Allah sizden razı olsun. E, ve Allah Celle Celalhu bu söhbetleri Allah rızası için devam etmeyi nasip etsin inanın ki biz bizim içinde sizin içinde çok iyi olur ee, Böylece Böylece bu akşam söhbetimiz sona erecek İnşallah arkadaşlar o şekilde istiyor Böylece Allah sizler razı olsun dinlediğinizden dolayı السلام عليكم ورحمه